Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah lezi hedana lihada ve ma kunna alinehtediye. Leulana hedana Allah ve ma teufiqi ve atisami illa billahi. Lequad jayet Rasulü Rabbina bilhak sallu ala Rasulina Muhammed. Allahum salli ala Sayyidina Muhammed ve ala ala ala sahibu Sallu ala tabibu kulubina Muhammed. Allahum salli ala Sayyidina Muhammed ve ala ala sahibu. صلو على شفيع ذنوبنا محمد Allahumma cüneyt ala sünah محمد ve ala Ali o cahir salim ağabey Allah istemiğüne aleyme ve neshihiyutani rujim Rabbim ağabey bıkcı nemezatı ve ağabey bıkcı Rabbim apturun Bismillahi al-Rahman al-Rahim yüsebetullah olladınamanı bil qauli yüsebeti fi alhayatı aldünya Beyr değrullah zalimine ve fe'alullah ma yasha. Sadakallahul azim. Allahumme fe'na bil Kur'anil azim. Ve barik ana fihi ve elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasantukum bil hayy el kayyum allazi la emutabada ve dafa'tu ankum es-su'e ila havli ve la kuvvete illa billahi el aliyil azim. Çarşamba sabah İsmaila gittim. Fıkı heyeti Hocamettin Hocaefendi, Fatih Hocaefendi çağırmıştılar Geçen Ha gidebemiştim Sağlıktan dolayı Sabah namazından sonra orada bir Hanefi şafi arasında fıkı mukaren yapıyorlar işte Yani Kan abdesti çıkması Hanefi de bozar şafi de bozmaz da Bu kanın kendi kendine akması Şartı da var İşte şeker bakarken biz şey diyoruz ya Elimizi deliyoruz oradan Sıkarak kan çıkartıyoruz bu bozar mı Yani şafi'ye göre zaten bozmuyor da Hanefi'ye göre de bozmuyor Hanefi'ye göre bozmuyor da Şimdi o meselenin incelenmesi üzerinden işte çünkü kanı sıkarak çıkartıyorsun, kendi akmıyor falan meseleleri. Uzunca bir yani iki saat belki de iki buçuk saatlik onlar bir taraf Şafii zaten hocaefendi. Öbür tarafta hanefi şafi Hanefi'ye dönmüş bir hocaefendi var. İşte hazırlık yapmışlar, delillerini hazırlamışlar. O bir delil, bu bir delil. Yani desen aklı mantığın duracak şekilde mukayeseli. Delillerle beraber çok da hoşlandık. Yani lezzet aldık. Hakikaten. Keşke hepsinde bulunsak, hiç kaçırmasak. Memnun kaldık falan. Yani şimdi Efendi bereketlerini yani yönlendirme meselesi yani. Siz kitap okumayın. Fıkıh okumayın. E, hadisleri incelemeyin. Araştırma yapmayın. Ne olsun ben ne dersem onu yapın falan. Böyle bir din var mı ya? İşte FETÖ bunu yapıyor. Yaptı. E diğer bazı Maalesef e, cemaatlerde de ilme yönlendirme yoksa sıkıntı doğabiliyor. Çünkü insanları insanları burada dinletiyorsun. Sen şimdi efendim ben size diyorum ehl sünnet olmayanların kitaplarını okumayın. Ben size sadece benim kitaplarımı okuyun da demiyorum. Sadece benim sohbetlerimi dinleyin de demiyorum. Hatta bazen şu hocaefendilere ehl sünnettir dinleyin diye de dediğim var. Ve kitaplarını tavsiye ettiklerim de var senelerdir. E çünkü neden? Bizim burada sorunumuz ehl olmayan birini dinleme tehlikelidir. Ama geri kalan ehl sünnet olduktan sonra yani yanlış fetvalar vermiyorsa geçen derste yine açıkladım ama işte ehl-i sünnete muhalefetten dolayı Mehmet Emin Yıldırım hakkında bir açıklama yaptım. Ama bunu neden yaptım? E çünkü sahabe-i kirama içtihat hatası değil dediği için ehl-i sünnetin cumhuruna muhalefet etti çıktı. E şimdi böyle hüsnetten çıkılan bir konuda sahabenin e, on bin sahabe hakkındaki bir konu yok Hazreti Muhammed'in katilliği kubi haşa e, bunlar olunca ben mecbur açıklama yapıyorum ben bunu keyfi yapmıyorum rakip gördüğümden yapmıyorum benimle hiç alakası olan biri de değil o sonra bana düşmanlığı da yok adamın geleyim ziyaret edeyim de dedi yani görüşelim anlaşalım tamam da nasıl görüşeceğiz anlaşacağız kitabın ortada konuşmanı dinledim dolayısıyla demek itikadın bu. E ben şimdi bu noktada milleti uyandırmak zorunda kalıyorum. Ne gibi fetheden evvelce uyandırdığım gibi, oğlundan uyardığım gibi hep bunları yapmakta millete fayda verdim. Fayda verdim, birçoğunu kurtardım elhamdülillah. Vesile oldum, yapmalıydım. Bunlar ayrı bir şey. Ha ben yani sade beni dinin, beni okuyun diye bir şey yok yani. Ehli olduktan sonra hoca vendiler. E, dergide de kaç tane hoca vendi yazdırıyoruz, teşvik ediyoruz sizi. Bak Yazılarına atıfta bulunuyorum hep. Her ay bir iki ilan yapıyorum. Bak şu hocaefendi ne güzel yazmış. Yani şimdi bunun tekelcilikle bir alakası yok ki kardeşim. Ama insanları sohbetsiz bırakanlar, ilimsiz bırakanlar, ondan sonra ben sana yeterim hesap yapayım. Bu şeyh de olsa, yani tarikat da olsa adı, bunun adı tarikat da olsa bu yanlış. Şimdi mesela yine bazı tarikatlerde de şunu da duyuyoruz. Falan hocayı dinlemeyin. Halbuki adam garanti ehli sünnet adam. Niye dinlemeyin? Kalbiniz kayar. Niye? O başka tarikatın hocası. Var mı böyle bir şey? Yani şimdi bu zahiri ilim, şeriat ilmi, bu hatmi şerifti değil ki. Hatmi hacagan değil ki yani. Şimdi şeriat ilmini kimden alıyorsa adam oradan alması lazım. Kalbi niye kayacak? Kime kayacak? Ne olacak yani? Ne alakası var yani? He bunu başka tarikatın bir tarikata bizim tarikata yapmasını da bırak E bizim kendi tarikatımızın içindeki adamlar da birbirine yaptılar bir zaman Bunlar cehalettir Efendi Hazretleri bize böyle bir şey öğretmedi yani İlmi kimden alıyorsunuz? E Tarikat ehli olmayan hocalardan da Efendi Hazretleri ders okutturuyordu Yani o zaman Fikri Yavuz Hoca geliyordu Tarikat ehli değildi. Fikri Yavuz Hoca aşağıdaki taş medresede okutuyordu biz de İstanbul mütezici rahmetullahi. Biraz da tarikat şeyine de biraz da serin idi yani. Bir tek Hatice Halefendi Hazretleri'ni kabul ederdi. Manen demek ondan bir şeyler görmüş falan falan olabilir ama iyi fıkıhçıydı. el i sünnetti mesela Ali Fikri Yavuz. Hocaefendi ilmi Ali de vardır onun mesela. Eli i sünnet bir alimdir. Hasan Efendi Hazretleri mücazdır. Çaykara vaizi. Kıymetli bir alim idi mesela. Biz ondan da oturduk okuduk. Yani Efendim seni ne okuyorsunuz bu adamdan demedi ki. Yani bu tarikata bağlı değil. Cık, mühim olan ben söylüyorum devamlı. Üst kimlik ehli sünnettir. Ama bizim kapıda böyle bir taassuplar yoktur esasen. Esasen yoktur. Tarikatı olması şartını bırak. Tarikat ehli olmayandan bile ilim alınır. İlim alınır. Ama eli sünnetse, ehli sünnetse. Biz ehli sünnet olmayanlara karşı bir uyarılar yaptık bugüne kadar. Hiç eli sünnet olup da tarikatlı diymiş, cemaatimizden diymiş böyle bir şey var mı ya? Benim ağzıma çıkmış mı böyle bir şey? Çık Çıkmaz. Ama maalesef bu FETÖ gibi cemaatler bazı da tarikatler hepsini demiyorum bazı da tarikatler biz kendi hocalarımızla yetinelim. Ya yetinelim de senin hocan yetmiyor işte adama. IŞİD'i anlatmaya yetmiyor. Vehhabi'yi anlatmaya yetmiyor. PKK'yı anlatmıyor. Oradan korkuyor. Buradan çekiniyor. Hakikatleri duyurmuyor. Bu sefer senin cemaatin olsun olur. Bir de baktın adam bu Bir de baktın adam HDP'ye veriyor. E bunları görüyoruz yani. Irkçılıktan, Kürtçülükten bir şeyler yapıyor. Kürtler başımın üstüne. Başımın tacı gönlümün ilacı onlar, el adamlar. Ama Kürtçülük yapanlar Türkçülük yapan da aynı kafa tasçıdır. Böyle bir şey yok. Herkes takva ile Allah'ın da de değer kazanabilir. Ama şimdi bunları görüyoruz yani. E sen onun için bu benim cemaatimde kal. Beni hocamı dinle. E, bizim hocalarımız ne anlatıyorsa o kadarla. İktifan diğerlerini dinlemiyor. Kalbin kayar. E, nereye kayacak? Dinlediğin adam eli sünnetse zaten eli sünnete kayacak. Ne var bunda yani? Ne var bunda? Ama sen bu ilmi engellediğin zaman, dinleme dediğin zaman, insanlar cahil kaldığı zaman sonuçlarını görüyor musun? Kalkıyor zimni vatandaşı öldürüyor. Veyahut da neyse elçiyi öldürüyor. Doluda Zimi vatandaşımız var. Yahu Dermen'i mesela. Bunu öldürmek ne kadar büyük bir vebaldir. Cennetin kokusunu duyamaz diye. Hangi günahta bu kadar bu şiddetli hadis var? Hangi günahta? E, ama şimdi bak memleketi de zora sıkıyor, Devleti zora sıkıyor. Allah'tan Rusya akıllı da istihbaratı falan kuvvetli de herhalde o oyuna gelmeyecek yani. FETÖ'nün yaptığını anlamıştır Rusya. Daha da işte deliller çıkıyor oraya. Ama... Bu devletler arası büyük bir soruna sebebiyet verebilir. E uçağını düşüren de bu FETÖ'cülerdendi. Uçağı düşürtüler. On sonra Başbakan Cumhurbaşkanı sahiplenmek zorunda kalıyor. Bilmiyor ki bu terörist pilot zannettikleri veyahut da asker zannettikleri. Yani 15 Temmuz'da anlaşıldı bunlar. Gelip de kendi milletine bombayı atınca <gülüyor> bu ne yapmaz yani bu eşkıyalar? Durum bu. Ama geçireceğim nokta nedir? Bütün mesele cehaletten kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu sohbetlerin dinlenmesi lazım. Teşvik edilme lazım. Biz FETÖ'yü anlattığımız 9-10 senelik bir olay. Oradan beri geliyor. IŞİD'i anlattığımız, daha işitin adı yokken, yani bu kadar ordulaşma, teşkilatlanma yokken anlattık yani. Bunlar önemli. Zamanda konuşacaksın. Olduktan sonra de 5000 bin Türk var şimdi işitin şeyinde. 5000 bin. Bak orada 16 tane şehitimiz var dün. 30 küsür yaralımız var. IŞİD savaş yollar Elbap'ta. Nasıl gitti bu? Burada belki de Atan da Türk. 5000 sayısı az mıdır? Ya bu, bu cehalet, bu rezalet nedir? İlimsiz nereye varacağız? İnternetten ilim alınır mı yani? Google'dan ilim alınır mı yani? Bu kadar alimlerimiz var. Sohbetler yapılıyor bizim kanalımızda. E, dinleme, dinletme. Beni dinle, bana takıl. Öbür hocayı dinleme. Nereye gidiyoruz ya? E sonra sen bu adamı zapt edebilecek misin? İlmin buna yetecek mi? Bunu koruyabilecek misin? E uyarabiliyor musun korkmadan? Uyaramıyorsun. O zaman ne bu taassup? O zaman bak gençlerimizi kaybediyoruz. Çoluk çocuklarımız PKK'da IŞİD'in elinde buluyoruz yani. Cık. Bütün rezilliklerin başı cehalettir. İlim kitaptan okunmakla alınır. Ama okumayan bir toplumuz. Bu kadar kitap yazıyorum. Bazen senede 2-3 kitap çıkartıyorum yani. O, okunmayan bir toplumuz. Benim sistemde 3 milyon e, diyelim ki 2,5 3 milyon diyelim takip edenimiz var veya e, genel manada da televizyon şunu mu katsam milyonlar diyelim. Ama bir kitap çıkarttığımız zaman seneler geçiyor bazen. 10 bin tane kitap alan olmamış. 10 bin tane. Yani 10.000 kitap nedir? 3 milyon en az 4-5 milyon var biliyorum. Az çok dinler beni. Az çok benim de tespitlerim var tabi. Delillerim de var tabi. verilerde yapmışlar. FETÖ yaptırmış beni kaç kişi izlediğini de zaten. Oradan çıktı yani ben yaptırmam da. Orada. E şimdi bu noktada 5 bin, 10 bin kitap. Yani benim kitabım alınsın satılsın manasında konuşmuyorum yani. Herhalde o kadar anlıyorsunuz beni. E burada bir veri yok mu yani bu millet cehalete çok merak. Ve bu millet ancak sohbetle bir şey anlayabilir. E işte onun için sohbeti de kaçırdığında... Artık bu adamın nerede ipi koparır, e, kime saplanır, hangi hoca şeyh müsveddesine uyar hiçbir garantimiz yoktur yani. Onun için bundan sonra İslami cemaatler üzerinde oyunlar artacaktır, provokasyonlar artırılacaktır belli ki. Çünkü İslam prim yapıyor, hükümetin de namazla abdestli olmaları 15 senedir. E, bu da tabi bürokrasiye girmek için, herkese girmek kapatmalar. Riyakarlıklar, numaralardan da namaz kılanlarda başladılar falan. Şimdiki eskisi gibi değil yani. Namaz abdest prim yapıyor. Prim yaptığı için bu Müslümanlık üzerinden uğraşacaklar. Bu belli bir şey. Cemaatleri kaşıyacaklar. Bizim İsmail Hanin içinde iki tane şehit verdik yani. O 28 Şubat kaşımalarında oldu. E şimdi durum artık acayip bir şey. Koca, Rusya Büyükelçisi'nin korumasıyım diye gelip vurabilecek duruma geldi. Geldi. E o zaman e bir de adam allah Akber Ekber demesi mesele o yani şimdi bu. Bunu daha açık KPC yapsa, PKK yapsa izah kolay. Ama bu nasıl allah Akber Ekber diyerek işte ibare ezberleyerek, sahabenin sözlerini ezberletilerek falan filan. E şimdi o zaman burada oyunlara gelmemek, ilme önem vermek, sohbetleri kaçırmamak, dersleri iyi takip etmek lazım oluyor. Sırf ben dört tane beş tane haftada ders Yapıyorum bu kanalda. Bu kadar yapabiliyorum. Arada kitap yazdırıyorum. Zaten geri kalan ömrümü de kitap yazmakla geçiriyorum. Yani millete bir eser bırakayım. Öleceğim gideceğim ben. E ben bu kadar yapabilirim. Ama insanlar bir işin ucundan tutmadıkça okumadıkça, okutmadıkça, dinletmedikçe, tebliğ yapmadıkça e bu neticede bu cehalet diz boyu Allah muhafaza helal gider. Mesela dün gece baktığım kitaplarda saat buçuğa kadar bazı şeyleri yazdırıyordum sonra incelemeler yapıyordum. Ne tehlikeli işler yani hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif yani. Deccal'ın çıkmasıyla mesela hiç Deccal konuşulmuyor. Ehhasem üzülü konuşulmuyor. Hz. Mehdi'nin konuşulmuyor çünkü yaklaştığından. Efendim tabii yaklaştı deyince ben 100-200 sene yaklaşmış demektir. 7000 senelik dünya sürecine göre konuşuyorum. E şimdi bunlara baktığımda mesela çok üzüldüğüm bir şey gördüm. Yani İmam Bercencii'nin şeyi beni rahatlatıyordu. Fakat e, şey beni sıkıntıya soktu mesela. Orada bir kitapta gördüm ki yeni takipçilerden ama şimdi dediğinin de şeyi var yani. Mantıklı bir izahı da oluyor. Mesela Beytül Makdis'in mamurluğu İmran Beytül Makdis. Yani Beytül Makdis şenlenecek. Hazreti Mehdi orada imam olacak. Bütün Müslümanlar Şam ve civarına yerleşecek. Akır zaman. Şimdi yani bayağı bir suanda azalma olacak kesin tabi de o günlerde. O zaman Medine harap olacak. Şimdi itikat risalesine ilave yapıyorum da. Benim küçük olan itikat risalemde iman İslam ilm halinde de bu konulara girmemişim. Baktım bir boşluk hissettim. Çünkü kıyamet alametleriyle ilgili itikadımızı hiçbir yerde yazmamışım. Sohbetlerim çok oldu 30 40 saatlik sohbetler oldu 2 sene 3 sene de. Devam etti yani küçük alametler, orta alametler, büyük alametler. Herhalde büyük alametlerden bir Dehab Betül Arz'ın sohbetini yapmadığımı hatırlıyorum. Onu da yapacağım yani inşallah bir perşembe onu o eksiği tamamlayalım. Çünkü alamat, kübra en büyük alametler 10 tane bunlar peş peşede. O 10'dan kaç tanesini yaptık arşive bakalım ama Dehab yapamadım. Hapis öncesini konuşuyorum yani 2010'larda. Şimdi e, İmançılam İlman'de de bu konu geçmemiş. E fakat e, itikat İsaası Zaten çok kısadı 100 küsur sayfaydı Şimdi oraya son bir bölüm ilave ediyorum İçine de bazı ilaveler yaptım Tabi yapmak zorunda kalıyorum Çünkü neden şimdi, Çocuklara mekteplerde medreselerde Deccal ilgili hadisi ezberletin diyor İbni Mace Bütün muhaddisler alimler Bap açmış e Bütün hadis kaynakları bunları medreselerde talebeler ezberletin diyor Ben şimdi bir bakıyorum Bizim medreseler dahil Hiçbirinde bu hadisler falan talebeye okutulmuyor Halbuki emrediliyor. Emredilmiş. Her peygamber ümmetini deccaldan sıkındırmış. Ve Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından kıyamete kadar deccaldan büyük bir sorun yok. E ben zaten deccala kavuşmam. Sen kavuşmazsın da. Çoluğun çocuğun yok mu? Doğurmadın mı? Ben züriyesizim, Evlenmeyi de düşünmüyorum. Tamam. İmanını kurtarmaya bak. Devam. Ama züriyetimiz var kardeşim. Züriyetimiz var. Birkaç nesil sonra bu olaylar patlayacak. Hiç mi şuurun yok? Bu kadar ulema evliya sana bunu ezberletin medreselerde talebeler okutun dediği konulara niye hiç girilmiyor? Kaynak var i̇bn maceden vermişim orada. E şimdi zaten toplum okuma meraklı değil. sohbet sohbete dökersen bir konu gündeme geliyor. Kitaptan kimse bir şey paylaştığı da yok yani. Memleketimiz milletimiz böyle bir, bir acayip bir şey. Cehalete çok razı bir şey. Kallem ya la Ey delikanlı öğren öğren, oku öğren, el-i sünneti öğren. Cehalet ardır, ayıptır, rezilliktir. Himardan başkası cehalete razı olmaz diyor. Yani. E şimdi bu insan kendine yakıştırmaması lazım yani. Bu ayıbı ama işte. Ya Arapça öğrenecek zaten halin yok. O belli bir şey. Zaten Arapça dil kursuna gitsen tefsiratı anlamazsın. Onu da söyleyeyim ya. Yani. İki Arap turisti belki Argo konuşmayayım şimdi bir şey diyecektim. Bir şey satarsın diyecektim. Ha. İki Arap turiste belki bir şey satarsın. O kadar. Yani <gülüyor> Arap dili ve edebiyatı öğrenmekle ayet adısı anlaşılmaz. Tefsir, hadis, fıkıh için oho ömrünü vereceksin. Öyle kolay bir şey değil. Sen ilme küllünü vermeden ilim sana cüzünü vermez. Onu konuşmuyorum. Ama hazır Türkçeleşmiş. Şehlerden de alınıyoruz. Bütün dünya yüzlerce kitap taranıyor, bir konu yazılıyor. Kolay mı? Bak iki sayfa, üç sayfalık bir yecüc mecüc setinin nerede olduğu veya nasıl olduğuna da bir şey yazacağım oraya. Altı saat kitap baktım. Daha da bakacağım. Yani iki sayfayı yazmak için. Ben oran Pamuk değilim, roman yazmıyorum yani. Roman yazmıyorum. Sana imanını, itikadını yazıyorum. Senin itikadını inanmana teallük eden bir konuda ben, Hata payım yok, hata payım yok. Ben günlerce kitap baktığım bir konu için baktığım oluyor. Uykuma giriyor, rüyama giriyor. Ayılıyorum, kapanıyorum illa onu bulana kadar arıyorum. Bu dinil mi? Bu efendim rasgele bir şey değil ki yani. İtikat yazıyorsun buraya. Detjelak ne itikatımız? Me Hz. itikatımız. İşte. Mesai bütün konular Yecüc Meyduc için o bölümü hazırlıyorum. İşte inşallah Allah yardım etsin bana bitireyim. E çünkü bu konuyu hiçbir kitabımda işlememişim. Ölürsem gidersem e çünkü bir de reddiyeler var. Çünkü Abdül Hafgani zihniyeti mason, farmason e bu reformist akım Hayrettin Karamanların işte Yaşar Nuri'lerin vesaire bütün bunların izlediği bir akım var ya. E tabi bu akım burayı 100 senelik bir ifsat yapmış. Yüz senelik ifsat yapmış. Yani Kur'an'da Yecüc meçhuz geçti halde e, dünyada olsaydı bulurduk. Falan. Herhalde bunlar yok bunlar. Şer ve fesadı temsil ediyor. Sembolik. Şimdi sembolik diyor. E burada insanların itikadını ayete karşı bozuyor. Dağ Kur'an'da geçiyor. Adam Dağ böyle bir hayvan mayvan değil. Yani ne Dağ Petül bilmem ne. Ve, vesaire. O abduhlar yapmış bunu. Bu peşine gelenle yüz senelik il, işte, ilahiyatçı kafası Ezer'den Tut buralarda, e, ezerin de hepsi değil, buranın da hepsi değil. Bir şey demiyorum, hepsi değil. Ama bir kısım mutezile kafası buraya gitmiş. E şimdi burada milletin itikadını mı olmuş? Ben şimdi bunu yazmadan mesela ölmek istemiyorum. İnsanlara bir şey bırakayım. Ama kim okursa, ne kadar okursa ben ne yapayım? Ama bir arayan merak eden, ya bu, bu ustaki görüş ne ya, bu itikat ne? Bu, bu, bu profesör çıktı böyle söyledi, bu doçent böyle söyledi, fitne çıkarttı. Yani benim itikadım şüpheye girdi. Öyle ya niye biz bunları bulamıyoruz falan falan. Dahpetullah nereden çıkacak? Ve hatta bu nasıl bir hayvan yerde yaşıyor? Canlı hayvan yerde nasıl duruyor altında falan. E şimdi bunları yani izah edeceğiz. Bir de şu denmiş ama bunun cevabı şudur. Bu denmiş, bunun cevabı şudur. Öyle ya şimdi bir de eskiden olsa fitne çıkaran yoğdu. E şimdi bu son 100 senede fesat var. E bunları da cevaplamak kısa kısa gerekiyor. E hal böyle olunca biz şimdi insanlara bu ilimleri vermek, anlatmak durumundayız. Ama insanlar okumuyor. E yazacağız. Sonradan da onu yine bir sohbete dökeceğiz. Çare yok. Yani eski konuları yapmıştım da yapılmayan konu kalmıştım. Onu da bir sohbete dökeceğiz. Bir arşiv olsun şey yapsın millet hayrete düşerse, şaşkınlığa düşerse. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Beş vakit namazda şerrinden sığının cemretti. Şey Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bundan büyük fitne yoktur buyurdu. Bu kadar sayı hadislerde önemli bir konunun yani tabii ki itikada taluk etmemesi mümkün değil. Çünkü namaz abdest taharete benzemiyor itikat. Yani hadis-i şerifleri inkar Allah'ım mütevâtir mütevatir konu olduğu için kafir eder. Ama şimdi su gibi ekmek peynir gibi bunlar inkar edenler. Hepsi de imam hoca müftü yani din adamı adı altında şey diyor. Onun için az ilim de yetmez. Çok hassasiyet lazım. E şimdi mesela bu Amikovası'na çıkacak savaşın Melhame-i Kübra meselesini ki çıkacak. Bunu Diyanet Reisi de inkar etti ama sahih hadisler inkar etti. Çünkü hadis-i şerif Ebu Dağut'ta geçiyor. E, Kütübü Sitte'de geçiyor. Yani Beyt-i Maktis Mamur olunca Hazreti Mehdi orada imam olunca Müslümanlar da azalacak. Hemen hemen hepsi o ekserisi orada olacak. O civarda Şam ve Havacı, Kudüs, Şam. Harab-ı Medine viran olacak. Yani Medine'de kurtlar minbere inecek. Yani açlıktan kırılacak Medine. Sonra tabii Kabe'nin şeyi var orada yazıyoruz. Kabe'nin yıkılması olayı. Kur'an'ın kaldırılması meselesi. Kur'an kaldırılacak mesela. Şimdi bunlar hepsi sahih hadislerde beyan edilmişti. Bunları yazıyordum. Dün gece onlarla uğraştım. O arada beni üzen bir şeye rastladım diyordum. Bu laf oradan geldi. Şimdi e, Medine viran olacak. O Medine'nin viranlığı, Hurucül Melheme büyük savaş çıkacak. E i̇şte Hurucül Melheme Fetül Konstantiniye Baamıkost'taki 1 milyona yakın Yavru Avrupalı ile Müslümanların savaşında e, şimdi şimdi 13'ün bu şehit oraları oralar şey etmek. ama alakası yok. Çünkü zaman o zaman değil Neden Yani şu işitçi e, Zavallıların akılları Başlarında olsa bu hadis sahih Biz bunu mesela itikat olarak yazıyorum şimdi Bu hadise göre Mevzuyu bilseler şu anda Mescid-i Aksa Mamur mu Şenlik mi Değil Kim gidiyor Cemal e? beni bile sokmuyorlar Kimse gidebiliyor mu Mescid-i Aksa'ya 40 yaştan 50 yaştan aşağı Genç girebiliyor mu Mescid-i Aksa'da bir şenlik var mı? İlim var mı? Sohbet var mı? Vaz Bir şey var mı Mescid-i Aksa'da? Tel Aviv'in elinde. E şimdi, peki Medine mamur mu? Elhamdülillah mamur. E şimdi demek ki bu dönem o melhamenin çıkmasıyla alakası var mı? E şimdi Mescid-i Aksa'nın yakın gelecekte 3-5-10 sene, 20 senede mamur olacağı görünmüyor. İnşallah olur. Ama Medine'nin de şöyle bir, bilmiyorum 10-20-50-100 Senede harap olacağı görünüyor mu? Akın var mı? Mantık var. Milyonlar akın akın gidiyor. Bunlar bir dakikada mı bitecek bu kadar Müslüman yani? Bu bir süreçtir. O da görünmüyor. Dolayısıyla zaten hadis-i şerifi anlasa, bu Amikovus'taki savaş çıkartmak istiyorlar ya gavurları oraya çekmek istiyorlar falan falan. Bu yine Yahudinin, Siyonizmin kurdurduğu taktik. O arada Müslümanları el kestirecekler. E şimdi e bunu bilen adam bu hadisi bilseydi şu anda böyle bir şey yok dedi. Türkiye'den kalkıp oraya bunlar Amikovası'nda savaşacak mücahitlerdir. Hadiste geçen mübareklerdir diye. Kanar mıydı? Kanmazdı. Çünkü hadis şerifte onun süreci anlatılıyor. Süreç şimdikiyle hiç alakası yok. Bu Yahudi'nin kurdurduğu şiit. Ama adam yani birçok genç, zavallı yani, ilimsiz kalkıyor oraya giderken iyi niyetle gidiyor. Onun çıksa bir dert, kalsa bir dert yani Birçoğu da öldürülüyor çıkar çıkmak isteyince. Öldürülüyor. Anlıyor rezilliği görüyor. Pisliği görüyor, uyuşturucu, garı, para, her iş var. Ya bu ne İslam'ı diyece dese de artık gitti. Ana babasından koptu birader. Zor dönecek yani. Ya bu, bu ne zavallılık? Bu cehaletin mahsulüdür. Bu hadiste bunun ne alakası var şimdi? Şimdi on sonra ne diyor? Melhame ve Kurucul melhame. ve Nahme Kübra Amikost'taki büyük savaş Fetih Konstantinye İstanbul'un, Konstantin'in fethidir diyor. Şimdi İmam Berzenci vesaire tabii ki yani o zaman İstanbul taht olduğu için Osmanlı hilafet döneminde 200 yüz sene evvel. O diyor ki Allah muhafaza ya bu diyor bu İstanbul değil diyor. Ora zaten Fatih Sultan fethetti diyor. Bu Roma'nın fethidir diyor. Şimdi Roma'nın fethi diyor. Biz bunu sohbetlerde söyledim. Ve böyle olmasını istiyorum. Ve böyle olmasını istiyorum. Ama Şimdi öbür hadislerde de şimdi baktık. Romanın adı Rumiye diye ayrıyetten geçiyor. Bu sefer ne yapacağız? Romanın adı Rumiye diye ayrıyetten geçiyor. E şimdi bu dün gece mesela bunu çözdüm. Benim için bu uzayda bir gezegeni bulmaktan daha önemliydi. Hiç alakadar etmiyor ben uzaydaki gezegen. Birkaç sene sonra mezarıma yatacağım yani. Mars'ta su var mıymış? Bilmem nerede e, civa var mıymış? Hava var mıymış? Hiç alakadar etmiyor. Mükellef olduğumuz dünya burası. Yani neylerle uğraşıyorlar onlar? Benim için o dün geceki çözdüğüm olay bütün dünyayı ve içindekileri versenden kıymetliydi. Çünkü Roma ayrı zikredilince bu Konstantiniyye ne oluyor yine? Şimdi İstanbul'un ikinci fethi mevzul geliyor. Şimdi İstanbul'un ikinci fethi bu sıkıntı. E şimdi ben burada çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çünkü diyor ki zaten diyor kitap. Müslümanlar varsa da diyor İstanbul'da diyor Türkiye'de diyor birçokları diyor İslam'ı yaşamıyor diyor bak yaşamadığı için diyor çoluğuna çocuğuna intikali de çok zayıflıyor diyor yani 100 sene evvelki İstanbul'daki İslamiyet 100 sene sonra şu anda geldiğimiz şu anda Müslümanlar da arttı namaz kılanlar vali oldu bakan oldu karısı kapalılar yönetime geldi falan falan diyoruz. Ama mesela bunu ölçüsünü cami cemaati olarak baktığımız zaman hiç artış görülmüyor. Yani namaz kılan, ihlaslı, şuurlu, müslüman olarak hiç artış görülmüyor. Hatta azalma görülüyor. Teravihler benim çocukluğuma göre daha az. Ben 40 sene evvel, 45 sene evvel teravideydim. Teravihler benim çocukluğuma göre daha az. Nüfus 5 milyondan 15 oldu. Nüfus 3-5 artıyor. Teravihler daha az. Beş vakit namaz daha az. Yani İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken derdi. Hacı Enişte vardı. Buharalı Hacı Enişte. Efendim senin sevdiği bir vekillerin derdi. Hacı Enişte derdi. İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken evladım derdi yani. kapıda Mihrimat Camii öğlen namazında doluyordu. 15 milyonken cuma namazında boş. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? İslamiyet ilerliyor. Nereye ilerliyor? İlerlediğini, ilerlediğini bir alamet olmazsa az mı Ben de görürdüm yani. Ben de bu kadar senede bu işin içindeymiş böyle bir şey görmüyorum. Ha evde kılıyordur. Ya cemaata gitmedikten sonra. Zaten evde kılandan hayır gelmediğini hadis şerif beyan ediyor. Cemaata gitmeyenin namazında. E şimdi o zaman o kitapta diyor ki bu diyor. Yani iman Berzenci falan tamam o zaman Osmanlı dönemini itibar ettiği için diyor. Maazallah. Hilafetin başkenti, İslam'ın merkezi İslambul. Kaçıncı Mustafa yapmış onu. İstanbul gavurca isimlerden gelmiş birleşmiş esasen ama üçüncü Mustafa padişahımız rahmetullahi aleyh İslambul yapmış onu. Bizim eski Arapça kitaplarımızda, Osmanlıca kitaplarımızı matbaalarda falan yazarken İslambul yani İslambol. Adını İslambul olarak 3. Mustafa kullanmış. Esas adı İslambul değil tabi ki. İstanbul diye çevrilmiş gavurcadan. E şimdi İslambol yapmış. Tabi ki İslambol zamanında efendim Berzenci cazetleri de ona göre bir yorum yapmış. Ama şimdiki inceleyen alimler diyorlar ki durum nereye gidiyor? Ha Resulullah sana buyurdukları çıkacak. E bu durumda yeniden fethi tabi bu şimdi 50 sene 100 senelik bir şey konuşmuyorum kıyametin dibini konuşuyorum artık Mehdi Deccal dönemini konuşuyorum yani kaç yüz sene sonra olacaksa ama e diyor ki insanlar diyor İslam'ı yaşamıyor e yaşamayanın çoluğun çocuğunun yaşaması pek zaten düşünülemiyor emsali olmayan bir şey 100 sene evvel İstanbul'daki durumdan 100 sene sonra bu hale geldiyse bu İstanbul 100 sene sonrasını ben düşünmek istemiyorum neler olabileceğini. Çamları süslediler. Hindileri kurban bayramı gibi efendim gezdiriyordular. Ben bilmem bu sene görmüyorum. Çışarı çıkmıyorum da ondan. Yapıyorlardır. Pazarları vardır. Ve gavur adetleri, gavur modaları. Şimdi işte Noel tehlikesine dikkat çekiyorum. Allah hidayet halk eylesin, tesir halk eylesin. Şimdi orada o zatın şeyi biraz çok üzdü beni ama bütün moralimi bozdu ama yani diyor bu İstanbul'un durumu böyle giderse diyor tabi o Arap alemin dedi onların da kendi durumu ne aleme gidecek o daire de, da, da. <gülüyor> onlar da berbat olmuş da yani bu durumda diyor bu bir daha Konstantini Fethi Hazreti Mehdi döneminde müyesser olur ya müyesser olur e, bu hadis-i şerifte bunu beyan ediliyorsa e çünkü e, kafirlerin modaları çok arttı diyor e, kafirlerin modaları arttığı süreç bir yüz sene o kadar etkili ki yani 100 sene evvel bir tane kadının e, efendim, başını boynunu efendim, bacağını göremezken şu andaki meydanı görüyorsunuz mu? Televizyonlar da herkesin önünde yani çırı çıplak çırı çıplak yani. 100 senede bu kadar değişir mi dediğiniz zaman o zamankiler asla derdiler. Asla. Bak şu anda da ilerisi bunun nereye gidecek? Zaten kıyamet kopma yakın sokakta çiftleşecekler haline. O da zaten yanaşmaya başladı parklar marklarda da. Artık ıı, kimse ne yapıyorsun ya bile demeyecek. Hatta hadis-i şerif de diyor ya, ya bari yapıyorsunuz gidin duvarın arkasına diyen diyor sizin içinizdeki bu Bekir Sıddık'a kadar mübarek olacak diyor. Hadis-i şerif bu. Hadis-i şerif bu. çünkü neden bana ne diyecek gelecek geçecek. Veya izleyecek. En azından bakmasa da bana ne diyecek herif şimdi kalkan beni dövertecek. Yani bir de şu var. Onu anormal gören kalmayacak. Esas dava o. E burada bir anormallik yok ki. Herkes evinde ne yapıyorsa bu da burada bunu yapıyor. Mevzu buna dönecek diyor hadis-i şerif. Ya bari git duvarın arkasına kardeşim. Diyen çıksa bu Bekri sıttık gibi olacak diyor. E şimdi bu tabii bütün dünya hakkında geçerli. Sadece İstanbul hakkında geçerli değil. Ama Fetürk İstanbul'un özel bir önemi var tabii. Bu kadar sahabe gelmiş, bu kadar tabiin gelmiş, bu kadar. Bir kere İstanbul'un ee, Tabi'in döneminde vesaire muhasara yani fetih olsun diye bu Ebu Ebu Belen Sari döneminden sonraki bir kere 30 bin mücahit burada şehit oldu. İstanbul'un surların kendine, 30 bin. Bunların hep surların dibi şu dolu. Şu dolu. E, ama gidişat nereye? E, yani bu durum 100 sene sonra şöyle olur şimdi desem Asla ya o kadar olur mu? Ee, diyebilirsiniz. Ama geriyle kıyas ettiğinizdeki bozukluğu ölçtüğünüz zaman çok şiddetli bir bozulma olabiliyor 100 senede. Ki bu geçen 100 senenin son e, 10-20 senesinde bu internetler ve bu pislikler çıktı kanallar manallar. 30-40 sene yani. 30 sene diyelim. Yani 70'inde de yoktu. Bu önümüzdeki 100 yılın ee, internet çağı sosyal medya çağı olduğunu da hesap edersek fesadın e, ne kadar hızla yayılacağı kolayca anlaşılacak e ondan sonra bu durum böyle giderse diyor bu İslamiyetsizlik, bu şerahatsızlıklar bu efendim Allah'ın dinini hükümlerini tatbiksizlikler öyle mi kısas yok hırsıza ceza yok bu çay yatırı çıkıyor İslam'ın hiçbir hat cezası yok. Hiçbir mü yok. Gavurlardan alınan bu efendim rezalet uygulamalarla memleketin geldiği hali görüyorsunuz. Apo'yu bile beslemek durumundayız. Beslemek durumundayız yani. Çıt çıkaramazsın. E şimdi hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah'ın kanunlarından bir hat cezası, bir kısas cezası tatbik etmeniz 40 sene, 40 gün e, e, sabah Bereketli yağmurlar yağmasından sizin için daha hayırlıdır. Ondan sonra ekonomi düzelmiyor. Nasıl düzelecek ki? Şerat hükümleri yok. Yani sen bereketin kaçmış. Allah'ın hükümleri burada uygulanmıyor. E bu uygulamamanın neticesi bunun ne hayır kalıyor, ne bereket kalıyor, ne, ne ekonomide şey kalıyor, huzur kalıyor, ne ailelerde huzur kalıyor, ne güven kalıyor, ne emniyet kalıyor. Korkan yok ki adam yakalansam ne olacak? Ha bu elçiyi de öldüreni yakalasalar ne yapacaklardı Besleyecekler. Bir de hastanede benden iyi bakarlardı. Benden iyi bakarlardı. E, yani ben <gülüyor> hapisteyken o kadar sağlık şeyime hastanede bile kalamadım yani. O kadar hastayken. Benden iyi bakarlar yani canileri, katilleri. E, şimdi onun için ne bekliyoruz? Ötüyoruz. E, i̇yiye gider. Nereye iyiye gider? İlla vellezi bâdur şerûm et. İşte ma yetealek müzemânû illezi İlla öleceğimizde şer Hatta Rabbekum Buhari hadis. Rabbinize kavuşacağınız yani öleceğiniz güne kadar veya kıyameti göreceğiniz güne kadar hangi zaman üzerinize gelirse gelen geçenden şerli olacak. Gelen yarın bugünden şerli. Öbür gün yarından şerli. Hadis Buhari. Onun için biz kendimizi bari, ailemizi, çoluğumuz, çocuğumuzu nasıl kurtarabiliriz? sohbetler dinleyerek, işte kitaplar okuyarak, e, İslami çevrelerde kalarak, kötü çevrelerle tanışmayarak, bulaşmayarak çünkü kötü çevre bulaşıcı. Senin en namazdan alıkoyar cemaatten alıkoyar. Onun için şimdi orada işte gördüm diyorum tehlike, benim tehlike. Yeniden İstanbul'un ya ben buna yine inanmak istemedim. Yani kitapta da gördüm ya dedim Allah Allah bu yine Roma olabilir. şunu Baktım öbür adresine Roma ayrı geçiyor. Venedik bile geçiyor. Venediğin de fethi var da hani insan istemiyor ya. İstemiyor ama sonra Ali Adet Efendi Hazretleri'nin bir sözünü hatırladım. Halbuki ben o sözü biliyordum. defaatla sohbetlerde belki de söylemişimdir. Ama o söz bunu çözdü. Allah Allah dedim Ali Efendi baba ne buyurmuştu? Keşfe açıktı zaten. Ne buyurmuştu? İstanbul'u bir daha Hristiyanlar alamayacak. Bu çok önemli bir söz. Efendi Hazretlerinden duymuşum. Ama İstanbul halkı kendi Hristiyanlaşacak. E şimdi haçlı zihniyetinin masraf etmesine de bir gerek yok ki. Böyle böyle Noeller, bilmem neler, analar günü, danalar günü, sevgililer günü, azizler günü, papazlar günü, hahamlar günü. Başladı zaten gidiyor. Ekonomi e, Efendim düzelsin diye. Ne yavurluk varsa alıyoruz. Gavurların... Bu kadar çalışkanlıklarından, teknolojilerinden, fenlerinden bir şey alacağımıza, onları alacağımıza. Nerede eğlenceleri, sefaatleri, şeyleri var. Gavr uç olmazsa cumartesi kafayı çekiyor. Pazar ikindiye kadar ancak ayılıyor. Pazartesi sabah işe gidiyor. Bizinkiler bir kafayı çekerse pazartesi salı da adam uyuşmuş. Yani bizde içenin de haddi <gülüyor> hududu diyor. Yani kavur içerse dengeli içer. Bak onu da söyleyeyim. Der ki şu saat iş saatim ayık olmam lazım. Sonra makineye elimi kaptırıyorum. Bizinki ayağını başını kaptırır makineye. Bir çekiyor. Çünkü yani Allah mağdud. Taklitçilik, körük örnek taklitçilik, rezillik yani, rezillik yani. Gavurluktan beter bir şey, gavur taklitçiliği ya, gavurluktan beter bir şey diyorum sana. Şimdi i̇şte önümüze de böyle bir doğal tehlikesi geliyor. E bütün bunlar. Yani futbol, bu ne kadar önem veriliyor bu futbola mesela. Biraz araştırdığın zaman milleti uyuşturmanın ve İngiliz'in kurduğu bir düzenek olduğu anlaşılıyor mesela. Ne fuzul iş değil mi mesela? Ama ne kadar önem veriliyor bu futbola, maçlara. Bütün millet oralara toplandırılıyor, ediliyor. Masarif, şunlar, bunlar. Bakanlığı bile var değil mi? He? Şey, bakanlığı bile var. Ama spor bakanlığı futbol bakanlığı değil. Spor sünnette var Yüzmek var, ok atmak var, ata binmek var Bilmem ne hiç. Bunlar da hiç alakası yok Hayır, Futbolla uğraşacak Ondan sonra onda kumara girecek Ganyan oynayacak, altılısı, beşlisi Milleti böyle Götüre götüre götüre Allah'a emanet İstanbul'u bir daha Hristiyan İstanbul'u Hristiyanlar işgal edemeyecek Elhamdülillah iyi bir müjde Ama İstanbul halkı Hristiyanlar yaşayacak e, O zaman hadis-i şerifi anlamakta zorluk kalmıyor ki Ahir zamandaki durumun geleceği bu. Yani biz bu gidişatı ne kadar geciktirebiliriz? Bu sohbetler bunun için yapılıyor. Bu şuurlar bunun için veriliyor. Veya biz bu gidişattan kendimizi, sevdiklerimizi, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunumuza kadar sirat edecek bir ilim nasıl bırakabiliriz, nasıl kurtarabiliriz? Şimdi uydu da belki bin tane kanal var. Yani bizim de, biz de uydudayız. Bizi TÜB'ye almazlar, TİCİ almazlar. Bizi kim alır? Gerici, Yobaz, İrtici, Amürteci, Cübbeli Ahmet. Kim alır bizi? Uyduda bıraksalar elhamdülillah. E şimdi, yani bin tane kanaldan bir tanesinde bu konular konuşuluyor mu? Ya bir tane ya, bir tane ya. Nere gidiyoruz arkadaşlar Diğer. Bu iyi değil. Bu gavurlara benzememek lazım bu bize. Hiçbirimiz Müslümanlar. Çoğu da bu milletin Müslüman, doğuda Müslüman, dolu Müslüman da kanallar açmışlar. Ama adama dokunuyor, yana alamamış. Işte. Adam diyor ceketimi çıkaramam, kravatımı çıkaramam, pantolonumu bollaştıramam, karıma çarşaf giydiremem, efendim sakalımı uzatamam, bıyığımı kısaltamam, başımı senin gibi tıraş edemem veya da İslami usule göre kesemem. Ne olacak? Ben Avrupa modalarına tıp atıp uyum sağlamışım diyor. Daha ben dönemem diyor. Onun için bu konuları yapma diyor yani. İşine gelmiyor adamın yani. Gelmiyor. Ama bu fren patlamışlıkla bu işin de sonu iyiye gitmiyor. Yani yazıyorum inşallah artık insanlar okurlar inşallah. En azından itikadı düzeltsek. Bir de şimdi o mesele var. Hadi kılık kıyafetini düzeltemedin. Evini düzeltemedin. Hanımını çalışmadan alamadın. O da çok büyük bir fesat ve günah. Kadınların çalışması. Çok büyük bir fitne fesat ve günah. Misli yok. Misli yok. Kadın erkek ortamında. Kadının erkeklerin ortamında çalışmadım. Kadınlar kendi aralarında çalışsın. Okul kursun şunu yapsın. Ama erkek sinek girmeyecek. Erkek sinek girmeyecek. Ben ona bir şey demiyorum. Efendim seni de derdi bunu kürsüden. Ama... Kadının erkek ortamda çalışması mesela. Böyle bir fesat var iken memleket düzelebilir mi yani? Her şey buna bağlı, işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşının düşüklüğü buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı. Yahu bir Allah'ın buyurduğunu yapsalar düzeleceğiz ya. Vallahi düzeleceğiz ya. Yapamazlar. Ötleri kopuyor. Amerika'dan kopuyor, Avrupa'dan kopuyor, oradan kopuyor, buradan kopuyor. Kurban olduğum İslamiyet. Mevla'nın kanunları taptaza duruyor. hiç eskimez. Kur'an ortada. Hadisler ortada. Dönün sünnetime diyor. Dünyanın gavurusundan ödü kopacak diyor. Dönün sünnetime diyor. Dönemiyoruz. Yani şimdi senin buyurduğu üzere artık işte ne yapacağız? Herkes kapısının önünü süpürme meselesi var yani şimdi burada. Bu iş yukarıdan aşağı gelmiyor. Bu iş aşağıdan yukarı gidiyor. Anlatabildim mi? Yukarıdan aşağı yani birisi gelip de senin başına bu kanunları yaptım mecbur ediyorum sizi derse zaten tutmaz. Niye tutmaz? E, halk zaten Müslüman değilse Kur'an'ı şeriatı, sünneti, eli sünneti istemiyorsa bu adam bunu zorlan yukarıdan isteyen bir adam yaptırabilir mi? Tutturamaz ki. Yani onun için işi de bize dönüyor. Nereye dönüyor? Biz bu sohbetlerle insanları bilinçlendireceğiz, şuurlandıracağız. Halk isteyecek. E, zaten bu halk İslam'ı Kur'an'ı istediği zaman Bak şimdi biraz 15 Temmuz'dan sonra idam isteriz, idam isteriz başladılar bağırmaya değil mi? E nedir Cumhurbaşkanımız da? Tamam dedi bunu getirmesi ben onaylarım dedi. Ama halk isteyecek öyle mi değil mi şimdi? E, yukarıdan adamcağız ben idamı çıkarıyorum diyemez yani. Bu böyle de bir şey yok yani. O zaman yine suçu yöneticilerde aramayalım. Fela teştegilü bisebbil mülük diyor hadisi kutsiydi yöneticilerinize hakaret etmekle meşgul olmayın. Ve lakin Tübü ile siz çok günahkarsınız Allah buyuruyor. Bana dönün ve attıfım aleyküm başınızdakileri de ona göre geçireyim. Ona göre yönettireyim. Kema ve vella aleyküm. Nasıl olsanız öyle yönetilirsiniz. E, millet İslamiyet istemiyor ki. Nasıl istettireceğiz? Nasıl sevdireceğiz? Nasıl zındıratacağız? Dünyadaki mutluluk da buna bağlı. Bak yavrulara benzediniz. 120 senedir, 150 senedir Osmanlı'nın son döneminde katıyorum İttihat Terakkiyi çünkü bu işin baş belasıdır. Bu dönemlerde siz hep yününüzü Avrupa'ya gavurlara çevirdiniz. Huzur buldunuz mu? Güvenlik hissettiniz mi? İlerlediniz mi? E görüyorsunuz denenmiş denenmez. Yeniden dönelim Kur'an'a sünnete. Ya bunu bunun ne var yani bunu anlamamakta. Cennet hayatı olacak. Kaça patlarsa patlasın. Neye mal olsun. Biz gavurlara çok alıştık. Örtünemeyiz. Kapanamayız. Kadın erkek ayrı duramayız. Bu diziler, filmler, çırılçıplak bunları yayınlamadan yapamayız. De izleyeceğiz. Ya bugün hacının, hocanın evi. Hepsi dizilere kitlenmiş. Dizilere kitlenmiş vaziyette. Hani Noel'den kurtaralım adamı diyorsun. Noel senede bir kere. Her hafta 2-3 dizisi var milletin ya. Ya bu kadar kaza namazı borcun var. Ölüp gideceksin. Ehl-i itikadını bilmiyorsun. Belki de kafir öleceksin. İmanı kurtaramayabilirsin. Çünkü birçok konu her gün yanlış yunluş internetlerde ilahiyatçılar hep çıkıp seni kaderi inkar, alın yazı inkar, İslamoğlu zihniyeti vesaire. Cirit atıyor. Yahu. Ehli sünnet itikadını bilmeden nasıl yaşıyorsun? Namaz borcuyla nasıl yaşıyorsun? Yani bu. Aybedi sonsuz hayat var. Azap var yani bunu. Bir iki gün içinde ölüp, ölüm gideceğiz hepimiz ya. Yok. Çünkü insanların aklını başına getirmemek için maçlar, haçlar, diziler, programlar, reklamlar şey açık oldu. Yani millet kafasan böyle oluyor ya. Ya. Ya şunu bir kapat kardeşim. Bir kendimize gelelim, bir ilmehal okuyalım. Biraz tefsir okuyalım. Bir, bir saatimizi bir ilme ayıralım. Bir evde ocakta böyle bir program olmaz mı ya? Efendim Hazretleri derdi ya en az 15 dakika bir Ruhul Furkan tefsirinden okuyun derdi. Bir 15 dakika İlmihal okuyun derdi. Bir 10-15 dakika hadis okuyun der. Ya toplasan bir saat 15-15'e bölsen. Siz diyorsunuz ya hoca zaten sen hepsini okuyorsun biz seni dinliyoruz. Oo çayı da demledik. Nasıl olsa sohbet camiye de gelmedi. dedin. Evden oturduk yan gelip, dinliyoruz. dinliyorum. E, bu ne kadar etkisi olabilir? bir ilmi ciddiyet olmadıktan sonra bir ciddiyet lazım değil mi bir şey öğrenmek için zaten ben buradan ne kadarını anlatabilirim 10.000 bin sayfa yazmışım bugüne kadar 10.000 bin sayfa yazmışım 10 bini de geçmiş et evet, rule Furkan tepsini koyarsan ki orada e evet seni bana yazdırttırıyordu yirmi bir bin sayfa yazmışım yani yaşım kaç çok da yaşlı değilim e, Bu arada da on binlerce sohbet yapmışım yani on binler 20-30 bin sohbet vardır en az. 40 senedir. E ben bu kadar yapabiliyorum. Ama cık, yani insanlar biraz faydalansın kardeşim ya. Parasız bedava ya bunlar. Ahmet Esri Derneği'ne görüyorsun bilet mi kesiliyor ya? Lale Gül'den dinliyorsun ücret mi alınıyor? E Facebook'ta atıyorum paylaşımlarımı siteme giriyorsun ücret mi alınıyor? Reklam mı var ya? Yani bu niye siz bu kadar okumamak, dinlememek çocuk çocuğa dinletmemek, tebliğ yapmamak, bu iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek terk edilince en iyileriniz duası kabul edilmez. Yani şimdi bu Suriye'nin başına bu iş neden geldi yani? Hel sünnet Müslüman kardeşlerimiz falan tamam da. Yani bir bela İnnelallahi la yuğayyiru ma biqaw min hatta yuğayyiru ma bi Bu ayete inanıyorsak İnsanlar kendilerindeki iyi hali değiştirmeden Allah onlardaki nimetini değiştirmez diyor yani, demek ki birme lazımcılık Penin alıyorum ki yani ulema evliya vazifesini yapsaydı Şamda Suriye'de Efendi Hazretleri'nin Şuradaki yaptığı gibi medrese faaliyetleri bazı nasihat iyi emretmek kötülükten ne etmek gibi bir şeyler yapılsaydı insanların çoğunu etki etmeyebilir ama Mevla bu işi yapan var mı ya bakıyor. Bir kişi bir ümmeti kurtarır ya. Ama herkes neye lazımcı olursa yılbaşı gecelerinin sohbetlerinde anlattığım gibi Kurtubi tefsirinde de var bu. Mevla melekleri gönderiyor ya helak etmeye bir topluluğu. Ya Rabb'i diyorlar. Yanlış mı geldik? Yok, doğru gittiniz. Ya Rabbi burada bir alim var. Peygamber kadar ibadet ediyor gece sabahlara kadar. Mevla ondan başlayın diyor. Batırmaya ondan başlayın. Niye inne ulem yetema ar ve jufi Benim dinim, Kur'anım, şeratım terk edilirdiği zaman yüzü bile değişmedi diyor. Bana ne he lazım? İşine baktı. ibadeti alışkanlık haline getirmiş. Sabah kadar kılıyor. Ama bu adet oluyor, ibadet olmuyor. Çünkü neden? Yani ben sabaha kadar şu anda namaz kızım ben bile canım istiyor şimdi cüzlerimi okuyamıyorum. Delalil hayratımı okuyamıyorum. Efendim benim de dünyada virklerim var eskiden yaptıklarım. Bak şu anda yapamıyorum. Ben ben de çok feyiz alan, huzur bulan, rahatlığı seven bir insanım. Benim de manevi hallerim var. Ama ben yapamıyorum. Şu anda ben bir vakit vursam, gitsem Kabe'de dursam ya da burada kenarıma çekilsem bu mescidim var. Değil mi? Ne huzurlu olurum ben. Ama ortalık yıkılıyor. E millet cehenneme gidiyor. E ben burada ibadetimden lezzet alacağım. Tamam mı? Farzları, vacipleri, sünnetleri işte yapabildiğim kadar yapıyorum. Ama yani şimdi bu milletin bu cahvurlara müptelâ olduğunu, bu nöallerin geldiğini, bu kadar dizilen şeyleri bu kadar fuzul işler, itikadın bozulduğunu, İslam kaderi kader inkar ettiğini, televizyondaki hocaların insanları efendim ehli sünnetten çıkarttığını gördüğüm bir dönemde yani. Ben şimdi bu gece mübarek cuma gecesi ben sabah kadar namaz kılacağım kadar benim de e, canım ibadet isteyen bir adamım canım. Ama vaktimiz kalmıyor. Sohbet bitiyor, kitaba başlıyoruz. Nasıl olacak yani? O halimden başlayın diyor. Çünkü neden? Yüzü bile bozulmadı diyor ya. Benim dinim terk edilir diyor. Yüzü bile bozulmadı diyor. Ekşime diyen. Yani. Canı cehennem hepsinin gümbürdü gitsinler. Bu mantıkla bir yere varamayız. Tarikat ehli kardeşlerimiz tasavvuf eli kardeşlerimiz zikirlerini yapsınlar, yapıyorlar, ediyorlar ama biraz da bir sağa bakalım biraz da bir sola bakalım, çocuğumuza bakalım karımıza bakalım, komşumuza bakalım, sevdiklerimizi uyaralım, yok sen vaaz edecek ilmi yok, e tamam da hazır konuşmalar zaten yapılıyor ya bir mesaj atacak kadar azim ve iradesi olmayan bir tweetle bile, ya kardeşim şurayı dinle şu dakikada diyecek kadar bir gayreti olmayan ümmetin durumu ne olur? Ya Suriye çok helak oldu battı yani. E bu ne olacak? E ne olacak? E niye Lazkiye'ye bir şey olmadı deniz kenarına? Nusayrilerin yerine? Ya kardeşim biz sana senelerdir anlatıyoruz senelerdir hiç dinlemedin yani. Bir sana demedik mi ki dünya müminin zindanı, kâfir'in cennetidir? Mevla Müslümanlara yapıyor bu imtihanları. Niye yapıyor? Çünkü sizi ben ahirette azaba yakmak istemiyorum. Siz de dünyada günahsız duramıyorsunuz. Vazifenizi yapmıyorsunuz. Bari burada size çile çektirerek bu işi temizleteceğim diyor. Çünkü neden? O zaman zaten ebedi cehennem. Ebedi cehennem Avrupa Birliği'nde olay çok olmuyor. Rus'u çok olmuyor. Ekonomi bozulmuyor. Amerika'ya hiçbir şey olmuyor. Rusya'ya bir şey olmuyor. Oraya bir şey olmuyor. Çin'e bir şey olmuyor. Hep niye bu el i sünnet'e oluyor? Ya kardeşim el i e, inandığı davaya sahip çıkmadığından... Öbürü zaten inkar etmiş. Onunla konu kapanmış yani. Onun için biz bu günahları işledikçe veya insanlara e, hizmet etmedikçe, vazetmedikçe, etmedikçe, tebliğ etmedikçe çilemiz bitmez. Yine Türkiye'deki efazleri gibi cemaatlerin İslami tebliğ faaliyetlerinin bereketiyle diyelim. Vatanımız mahfuz kaldı kalıyor biraz gibi görünüyor da. Bu iş artırırsak güvenlik tedbirlerinden bir kat daha faydalı olur. Anladın mı? şu Noel'de insanların kutlamasını ne kadar azaltırsak, samimi söylüyorum, Allah'ın manevi e, sekineti, feyzi, bereketi var ya, birçok güvenlik tedbirinden üstün gelir. Üstün gelir yani. Allah nasıl 15 Temmuz'u atlattırdı bu memleketi, elhamdülillah kurtarttırdı bizi. Manevi ordularla destekledi yani. Tayyip Bey bile söyledi Bursa konuşmasında. Bu işin manevi tarafı olduğuna inanıyorum dedi. Onun için, şimdi Zahire bakarak bir yere varamayız yani. Manevi tarafı da Mevla'nın vaadi var, vaadi haktır yani. Allah vaadinden kulvetmez. Mevla buyuruyor ki: "İyiye emredin, kötülükten nehyedin. Yapmazsanız Fe yusallitu aleykum En kötüleriniz Allah başınıza musallat edecek. Fe du'u O zaman en iyileriniz dua edecek. Fela la Asla duaları kabul olmayacak. En iyisi evliya olsa, ne? Kendine evliya Mevla da buyuruyor. Kendini evli açsan. Ben de kabul etmiyorum. Ne oldu şimdi Şam'da? Kırklar orada. Ha Şam'ın içine de pek bir şey olmadı. O da bir dav. Şam'da hayat aile devam ediyor. Bu taraf bu hale gel. Bu ateş böyle yaklaşa yaklaşa bize doğru geliyor. Neyse inşallah dururuz. Şimdi dualar çok yapıldı. Zikirler çok yapıldı. Çok korktuk. Şialar tabii evleni basıyorlardı. Kadınların üzerine tecavüz ediyorlardı Şiiler. Şii milisler, İran'ın desteklediği Şii milisler. Bütün haberleri dinliyorsunuz. Artık eskiden bir ben konuşuyordum. Şimdi bütün haberler başladı. Şii milisler deme. O ve bundan evvel benden başka bu lafı diyen yoktu. Evet, İran Şii milisi hiç, hiç. Herkes iyiydi. Gördüler günlerini. Türkiye'de işgal olsaydı en evvel Şii milisler gelir. Allah muhafaza yavrum. Bak neler ettiler. Yine Türkiye çok hizmet etti bu işe. Zaten o bereketle vatanımızı Allah koruyacak, kurtaracak inşallah. Kurtarıyor elhamdülillah. Yani adamlar ya gelen battaniyeyi vermiyor. Soğuk buz zora Çoluk çocuk titriyor ölecek yani. Elbiselerini yaktılar ısınmak için diyor. Ya. Şu kadar bir çantası var elbisesini yaktı diyor. Ya. Isınmak için çocuklar elbiseleri yakıyor kadınlar. Orada görüyor yine gönderiyormuş malları şiilere. Efendim yine ehl sünnet Müslümanlar ölsün diye ya. La havla la, la kuvvete illa billah. Ben boşuna demiyorum Ermeni yapmaz Yahudi yapmaz. Boşuna demiyorum. Yani şimdi bu ateş bize doğru gelmesin. Bizi de yakmasın. Bizi de yakmasın. Halep kurtulsun. Ama şimdi Halep'te, Halep kurtulmadı ki. Halep Esed'in eline geçti. Halep kurtulmadı şu an. Halep'teki insanlar yerlerinden çıktı. Hiç olmazsa canlar yani ırzları ve canlarını talıyordu. O arada da e, Şiğilişler birçok eli Sünnet'in e, canına kastetti öldürdü, şehit etti, birçok kadına tecavüz ettiler. Allah kıyamete kadar lanet eylesin Amin. Amin. Onu da yaptılar, onu da yaptılar ama işte ama çok büyük katlam olacaktı. Yüz binleri kesecektiler mezba gibi. Yüz binleri işte elhamdülillah Türkiye çok yani hakikaten Arap aleminden belki bin kat fazla duyarlı oldu bu işe hakikaten okumalar, dualar, secdeler yani biz de o şeyi yardımlar falan herkes bir şeyler yaptılar. Yani Allah razı olsun ben da teşekkür ediyorum yani. Onlar da orada gayret ettiler. Sahadalar hala sahadalar ya. Yani. Tahliyeleri gerçekleştirdiler artık son posta elhamdülillah. Ama çözüm değil ki. Çözüm değil ki. Vatanından çıktı. Evinden çıktı, yurundan çıktı. Nusayri ministlere, Şia'ya teslim etti. Çözüm olmadı yani. Ha neyse canlarını kurtardıklarından hamd ediyoruz. Ha, canlarını kurtardıklarından hamd ediyoruz. Yani bu belalar niye oluyor? Biraz düşünmek lazım değil mi arkadaşlar? Efenizleri hep derdi. Bosna olayları zamanında Sırpların saldırılarını. Bosna bizden uzak değil derdi. Bu kadar boşnak Müslüman, bu kadar insan niye bu duruma düştü, bu Sırplar niye? Çünkü o zaman bana geldiler, anlattılar dedi Efenizleri. Bazılarında bunu anlatırdı. Adam dedi ki, ya bizim dolabımızda da, Sırp'ın dolabında da şarap vardı, bizim bizim dolapta da şarap vardı. Sırp'ın dolabında da domuz eti vardı, bizim dolap, buzdolabında da domuz eti vardı. Kız alıp kız vermeye başladık kitapsızlar. Sırp yavuruna kız veriyor bir de yani. Zinaya vermiş oluyor. Öyle nikah olmaz ki Sırp gavuruyla. Kız verilmez yani. Ve kız vermeye başlamıştık. Az daha tam asimile olup da gavur oluyorken yine Allah bize acıdı da Sırpları bize musallat etti. Sırplar bizi kesmeye başladı. Katilermiş. E ne oldu bu sefer? E ne oldu? İnşallah ölenler şehit olmuştur tabii de. E kalanlar da dinine Sahip çıkmaya başladı. Vay anasını ya. Biz nerede bu sırp kavuru bize ne düşmemiş? Mer, biz bunlarınla yiyorduk, içiyorduk görüyor musun? Kavurdan dost olmadı şu şey anladık diye. Mevla öyle bir imtihanla anlattı o sırp kavurunu. Yine de anlaşılmış bir şey yok. O şeyin zamanında biraz şey olmuş. İlk seneler. İşte ben de bir iki sene olmadı gittiydim Bosna'ya ilk gitmiştim. Ee, yine pek İslamiyet'ten pek eser göremedim yani. Bizim İstanbul gibi ya. Yani. Halbuki böyle bir olay yaşamış bir yerin 15-20 sene içinde Allah Allah kaç tane camiye girdik Ayakkabı ile. Yani Mostar Köprüsü'nün yanındaki cami müze. Çünkü neden? Bir vakit namaza gelen yok. Bir vakit namaza gelen yok hiç. 10 cami var birinde cemaat var. 9'u Ayakkabı giriliyor şu an. Hey gedi Müslümanlar kaşınıyoruz kaşınıyoruz. E sana ayet-i kerime buyurmadım ve la turkanu Sakın o zalimlere, şirk koşanlara, Allah'a ortak koşan Sırbına, Hristiyanına, Yahudisine, Siyonistine vesairesine müşriklere zalim bunlar, Allah'a ortak koşmuş. Azıcık dahi eğletmeyin. Azıcık. La temilu buyurmuyor, La terkanu. Rukun az meyle. Fetmetsekub Onlara yapışan ateş size de dokunacak. E bu ayet değil mi? Ateş size de dokunacak. İşte yakıyor ateş. Halebi yakıyor. Efendim, Myanmar'ı yakıyor, Filistini yakıyor, yakıyor. Türkiye'yi de yakıyor. Bombalar kafamıza yağmadı mı? He? Birkaç aylar evvel şuradan uçaklar geçtiği zaman kafalarımızı eğmedik mi? Bombalanacağız diye. Birkaç ay oldu daha. Ateş yağdı başımıza. Tamam. Fetömel onları yaptı öbürü yaptı beriki yaptı. Sebeplere takılmayalım. Sebepleri yaratanı da e, ne sebeple yarattığını da mülaza edelim. Sen İslam'ı doğru mu yaşadın? ehl sünnete doğru mu inandın? ayet hadisleri doğru mu anlattın? İnsanlara ne hizmet ettin de ondan sonra beladan kurtulmayı bekliyorsun. Kimse vazifesini yapmadıktan sonra Mevla da Ateş dokunacak size. Bu iş. Fazı nasihatler artırılmadan, tebliğler artırılmadan, insanlar bu yola döndürülmek için gayret edilmeden asla düzelmeyecek. Okuduğumuz hadis-i şerifler bize bunu söylüyor. Bu ne mele da bu bilmem necekler. cikler. Başörtülü oranı artmış. Bilmem efendim Müslüman çoğalmış, namaz kılan çoğalmış. Ama camide adam yok. Cemaatta adam yok. Sabah namazında adam yok. Haramdan sakınan adam yok. Ha, bu sefer ne oluyor? Kemmiyet artsa da keyfiyet ve kalite düştüğü için e, belalar mündefi olmuyor. Çünkü Mevla Allah'tan haramlardan sakınırsanız diyor. İntikamı ruh sabredeceksiniz öte haramlardan sakınırsanız diyor. La durukum koydu bir şeye. Hileleri şeycik zarar veremeyecek. E, e her taraf haram. Sağa baktın haram, sola baktın haram. Her yer çıplaklık, her yer açıklık, diziler, filmler. Yani bütün milletin artık tarzı olmuş, içine girmiş yani bunu. Kazançlar haram, faizler, krediler, şüpheliler bilmem ne. Cık. En haçısı hocası bakıyorsun. Maddi manfaatin bilmem ne için orada. Ya bu senin fıkha göre hakkın değil diyor. Olsun kanuna göre hakkım diyor. Yani Allah'ın haram ettiği bir şeyi mirasta olsun vesairede olsun kanun ona veriyorsa Kur'an ona vermiyorsa kanuna göre hakkım diyor. Belki çarşaflılardan bile böyle çıkar. Yani o zaman Mevla buyuruyor size bunların hilesi zarar vermeyecek ama iki şart koşuyorum. Biri sabır dinde sebat iki takva e, takva yok durum bu. Onun için vaaz nasihat etmenin manası ne diye. İmam Gazali Hazretleri. Tesir Allah'tan, hidayeti Allah'tan. Yaratmak ona mahsus. Ama herkes bir yerinden, ucundan tutacağız. Başka bir çaremiz kalmaz. E bir kişiden iki kişiden bir şey olmaz demeyelim. Mevla belayı kaldırabilir. Mevla belaları kaldırabilir. Bakarsak millet sohbet yapıyor. Birbirine hizmet ediyor. iyilik istiyor. Öbür türlü yani dünyamız da gidiyor elimizden. E güven kalmadı işte. Huzur kalmadı. Ekonomika bir şey kalmıyor. Bak. Dünyada gidiyor. Ahiret gidiyor. Yani sanki dünyada rahat edeceğiz yani. E dünyada da edemeyeceğiz. Neden? Çünkü biz gavur değiliz onda. Gavur olsaydık her günah yapardık. Kimseye de bana, bana ne ne lazım derdik. Rahat ederdik. Çünkü gavurun dünya cenneti ya onun için. Müslüman olduğumuz için İslam'ı yaşamadıkça, yaşatmadıkça dünyada da rahat edemeyeceğiz. Neden? Yine Allah bizi acıdığı için. Bize o zaman sıkıntı verecek. Dost tokadı, bir vuracak. Gel buraya. Açılma, gel buraya. Neden bu sen. Ama kafirlere veriyor da veriyor. Dünyalıklar neden? Nasıl sonuz ebedi cehennem? Gidin gidebildiğiniz kadar. Ama Müslüman'a diyor ki, haddini aştın, nimetlerin kadını bilmedin, hizmete kullanmadın, nefsin'e çevirdin işi. Al bir tokat. Onun için biz İslam'ı yaşarsak iki tarafımız cennet. Yaşamadığımız takdirde dünyada rahat etmeyeceğiz. Bunu Müslüman olduğumuz için söylüyorum. Elhamdülillah ki Müslümanız tabii ki. Dünyada rahat edip de ebedi mi olsak? Ama dünyada da Müslümanlar rahat edebilir yani. İlla da dünyada Allah Müslümanın belasını verecek diye bir şey var mı? Osmanlı ne güzel devlet yaşamadı mı yani? Düzen yaşamadı mı yani? İnsanlar huzur içinde değil miydiler yani? Millet kapısını mı kilitliyordu ya? Hırsız mı vardı ya? Yani İslam'ın cezası kol kesmek diyorsun. 650 senelik devlette birkaç tane hırsız kaydı çıkıyor yani kolu kesilen. Birkaç tane. Arşivler de var. Burada şimdi her mahallede kaç tane ya? Yani onun için bu İslam ya yaşanacak ya yaşanacak. Aksi takdirde dünyada da huzur yok. Yoksa biz Müslüman olduğumuz için dünyada rahat edemeyiz demek istemiyorum. Müslümanlığı yaşamadığımız için rahat edemiyoruz demek istiyorum. Yaşayıp rahat edenler vardı. Niye onlar örnek almıyoruz? Kaybedeceğimiz ne var yani? Şu gavurlara temayülden, benzemekten, içimizi dışımızı bir kurtarmak. Buna bir faaliyet göstermek lazım yani. Bir kişiyle ne oldu deme, seni bir kişiye sakal bıraktırana kadar saatlerce uğraşırdı. İslam nişanıdır yani. Kafirlere benzemekten kurtulalım. Değil mi? Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sünnet deyip geçme. Suret deyip geçme. Görüntü deyip geçme. Böyle böyle insan içine de vuracak, yansıyacak inşallah. İslam'a hizmet edilecek. Şimdi İmam Gazar Hazretleri dersimizde vaz edenin e, vaaz etmesinin manası nedir? Demişti. Ben ileriye gidememiştim. Çünkü bir insan vaaz ederken önce kendine vaaz edecek sonra insanlara vaaz edecek. Fakat vaaz etmesi manası da nedir diyordu. Ahireti düşünecek. Allah'a hizmette benim çok kusurum var diye kendini hesaba çekecek. Geçmiş ömrümü nerelere tükettim yazık ettim. Geri de gelmez bitti Allah muhafaza. Ondan sonra önümde çok tehlikeli geçitler var. Bunu düşünecek en tehlikelisi imansız ölmek ki artık ebedi cehennem hiç cennete girme ümidi bile kalmıyor günahkara da benzemiyor bu çünkü imansız öldü gitti halbuki imanlı yaşamış yani müslüman yaşayıp kafir ölmüş müslüman yaşayıp kafir ölmüş böyle insanlar var ondan sonra ölüm meleği canımı alırken ne hal üzere alacak Münker Nekir'e cevaba kadir ve muktedir olabilecek miyim? Bak şimdi düşüneceğin konulara var. Sen nasıl vakit buldun dizi seyretmeye? Evet. Şimdi o derste, şerhte e, bazı malumat vardı. Ge Geçen hafta zaten konuşamadım. Ondan evvelki haftada ibareleri okutup mana verdim. Şerhe geçememiştim. Ölüm meleğinin ruhunu nasıl alacağını düşünecek diyor. Yumuşak mı alacak, sert mi alacak? Allah Teala en hoş surette selamıyla, müjdesiyle Azrail Aleyhisselam'ı göndersin fazl keremiyle. Amin. Amin. İsmi Azrail. İki tane gözü var diyor. Bir yüzünde gözü var. Bir de ensesinde gözü var. İki tarafı görüyor. Yani melekler nurani varlık vardır. Ama şeklede bürünüp gelebilirler. Hazreti Aleyhisselam bir insan kılığında da gelebiliyor. Bazı kere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir arabi bedevi kılığında geldi yani. Ziyarete. Gelmiş gibi zanette Fatıma annemiz hatta. Ağır hasta dedi yani ziyaretçi kabul edemeyiz dedi. Sen söyle dedi. Bir arabi gelmişseniz ziyarete. Yani insan kılığına da girer gelirdi. Şimdi de görünebilir. Melekler insan kılığında, dilenci kılığında fakir gibi bir şey ister. Yani bunlar çok oluyor. Ondan sonra bir gözü ensesinde, başı semada sema birinci kat sema yani 500 senelik mesafedir ha. Ayakları yerde Azra Aleyhisselam her gün her insanın yüzüne 366 kere bakıyor. Allah. Her gün her insanın yüzüne 366 kere bakıyor. Hani böyle bazen böyle oluyorsa ne oldu ya falan diyor. Ezra yokladı diyor. Ulan yoklasa bırakır mıydı be? Ne yokladı? De öyle derler yani. Ama 366 kere baktığı var. Nazar ediyor. Yani herkesi. Bak vallahi senin oğlunu senin tanımandan daha fazla senin oğlunu da tanıyor, seni de tanıyor. Bak. Kaçamak yok. Kaçak diye bir şey yok. 366 kere sen oğlunun yüzüne bakıyor musun? Günde. Bazı kaç gün oluyor? Aa şişmanlamışsın diyorsun çocuğa. Aynı evdesiniz halbuki. Hiç. Herkesi tanıyor. Ondan sonra imanlı ölen bir ruhu kabzettiği zaman Cennet ipeklerinden bir ipeğe koyuyor. Halbuki adamın e, şeyi duruyor orada. Beden duruyor. O ruhu alıyor. O ruhu harire içine koyuyor. Sonra o ruhu çıkartıyor. Arşur Rahman'a kadar çıkartıyor. Allah'ın arşına kadar. Arşı hala yani. yükselmek. Yani ne büyük bir makam arş. Allah'ımızın tecellileri oraya yağıyor nurları. Arşa kadar o ruhu çıkartıyor. Allah'ım cümlemize nasip eyle. Ya Amin. Rab, yerde bırakma esveli safiline indirme. Amin. Ya Rabbele alemin Allah sallallahu aleyhi Safi sellem. Ondan sonra o arş, arşa ruhu getirdiği zaman nefs-i si'ideyi yani imanla ölmüş ruhu kabzedip edip getirdiği zaman arş seviniyor, efendim sevincinden Arş hala sallanıyor. Arş ne demek biliyor musun? 7 kat yerler, 7 kat gökler, kürsi, levh-i mahfuz hepsinin üstünde Arş. Arş bütün alemleri kablamış. Yani şimdi siz gezegenler diyorsunuz ya. Saman ne kadar gezegen var? Allah. Öyle gezegen var dünya yanında nokta kadar kalıyor. Öyle gezegen var güneş onun yanında bilmem ne kadar küçük kalıyor. Böyle Onun içinde bir samanyonu bir giriyor Onun içine bir giriyor Orada bir geçekenler çıkıyor Orada bir şey çıkıyor Milyonlar milyonlar trilyonlar Katır trilyonlar şey yok yani o fezada Ne kadar alemler var değil mi 18 bin alem Yani 18 bin alem de bir alemin içinde de var Kaç bin alem Bu kadar alemleri yaratmış Arş hepsini kuşatmış Arştan öte cisim yok Bunların hepsi cisimdir sonradan yaratılan mahluklardır. Gezegenler hepsi cisimdir. Arş son cisim. Şey Allah Teala'nın tecellileri, emirleri, hükümleri, fermanları arşa yağıyor. Arş ala bile o imanlı ölenin ruhu geldi diye o kadar büyük arş sallanıyor. Şimdi dünya bir sallansa ne oluyor? Kaç şiddetinde deprem oluyor? He? Kaç der mi? Dünya arşın yanında ne kadar Koca çölün ortasına bilye atsan kadar, misket atsan kadar gelmez yani. Düşün arşın sallanmasını. Allah Allah. Deprem de bölgesel oluyor. Bütün dünyada deprem olduğu yok hiç. Bir kıtada oluyor. Bütün dünyada birden olduğu o kıyamete o kıyamete olacak herhalde. Bütün dünyada birden olduğunu. Düşün arş titriyor. Yani imanlı ölmek ne nimet? İmanlı çıkan ruh ne kadar Allah'ımızın kabulüne şayan oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buydu? hadisinde de buna delil var. İhtezzel arşu limevtü Sa'di ibn Muaz. Sa'di ibn Muaz ensarın efendisiydi. Sahabe-i kiramda. O geldiği zaman sahabe-i kirama emreder. Kumuli seyyidiküm. Efendiniz geldi kalkın aya derdi. Yani hürmet edin derdi ona. Saad ibn Muaz'ı severdi o <gülüyor> Yahudilerle harp de hükmü yani yakalananlar hakkındaki hükmü Saad ibn Muaz'a bıraktı. Saad ibn Muaz da eli silah tutanlar Kurayza ve Nazara söz bozan Yahudi kabileleri için onlar işte eli silah tutanlarının katledilmesine hüküm verince Saad ibn Muaz Allah buyurdu tekbir getirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem." allah Teala'nın yedi kaç cemağının fevkinde yazdığı kararı verdin, isabet ettiğini. O vefat ettiği vakitte yani melekler cenazeye o kadar akın ettiler. Ee, yer Adım atacak yer kalmadı yani. Hatta böyle sallallahu aleyhi ve sellem'in ayaklarının ucuna bastığı rivayet ediliyor. Meleklerin çokluğundan. Sonra buyurdu ki, Arşul Rahman arşa ale titredi ve sallandı. Niçin? Sa'd ibn Muaz'ın vefatından dolayı. Şimdi Sa'd ibn Muaz'ın vefatından dolayı ne diyorsun? anladın mı? Ben de daha yeni anladım. Ruhunu götürdüğü zaman arş sallanır diyor. Demek ki o kadar kıymetliydi tabii o. Diğer normal Müslümana benzemiyordu. Enes ve Cabir radıyallahu anhum hadis-i şerif'te ve idakabdan nefsel habitete yelufu fi hareketin sevdâ min nar feyatrmuha fi tahtil arâdîn. Ama pis ruhu aldığı zaman Allah'ım ya Rabbi bizi küfür ve şirk pisliğinden muhafaza edin. İşte Noel kutlama şeylerini İmam Rabbani anlatacak. Gavurların Hristiyanların merasimlerine değer vermek, tebrik etmek vesaire. Burada insan haram olduğunu bilerek yapsak yavur olmuyor. Ama normal görüp helal saysa kafir oluyor. Ama haram olduğunu bilerek yapsa da çok büyük günahkar oluyor. Ona bir pislik atlıyor diyor. O pislik de şirkten Geliyor şirk şaibesi. Kendi gavur olmuyor ama gavurlardan geliyor şirk şaibesi. 13'ün yani son nefesini tehlikeye sokacağını anlatıyor o mektubunda. İşte pis ruhu aldığı zaman ya ne gereği var imanımızı tehlikeye sokacak işlere ya. Bir gün, üç gün sonra hindiye kardeşim ya. Ne işin var Noel kutluyorsun bilmem ne yapıyorsun. Tebrik ediyorsun. Bilmem. Adamların yılbaşısını bilmem nesini bize ne ya. Ne işin var senin ya. Tehlikeden kaçsana sen. Pis ruhu aldığı zaman onu ateşten sip siyah bir hırkaya doluyor böyle. Her tarafı yanıyor. Çünkü esas azap esas nereyedir? Ruhalı. Ha. Beden de bundan etkileniyor. Yani ruha olan azaptan bedende etkileniyor. Onun için yani beden canlı olmasa da etkileniyor. Beden canlı olmasa da bir aralarında irtibat var ruhla beden ilişkisi. Ruh tamamen çıksa bile orada bedene de şey vuruyor. Ama esas azap ruhadır. Yani acıyı çeken ruhtur. Hani hissin olmadığı zaman, ruhun gittiği zaman yani e, diyelim ki bir ameliyatta bile bir operasyon kesiyorlar, doğruyorlar, Bir şey duymuyorsun. Çünkü neden? Sana narkoz veriyorlar. O alemi esbaptayız, sebepler aleminde seni ne yapıyor? Uyutuyor. O uyutmakla beraber ruh ne oluyor? İki kere çıkıyor. Bir ölürken bir uykuda çıkıyor. Bu sefer ruh bedenden ayrılıyor. Mevla onu ona sebep etmiş. Ruh bedenden çıktığı zaman da ne oluyor? Seni ameliyatta kesiyor, doğruyor, sen bir şey duymuyorsun acı. Anladın mı? Ayıldıktan sonra işte dikişlerim şöyle oldu böyle sızlamalar, mazlamalar bile. İşte ağır kesicilerle falan bir zaman daha da devam ediyorlar ki hani ameliyatın şeyi hemen ağrısı vurmasın. Ama o kadar kestiler doğradılar sen bir şey anlamıyorsun. Çünkü azap duyan ruhtur. Uyutulduğunca ruh gidiyor. Mesele o. Onun ruhu diyor ateşten bir siyah hırkaya sarıyor. Yani acıyı duyan ruh ya onun için o ruhu ateşten hırkaya sarıyor. Yani ne demek? Ruh çok acı çekiyor. Daha adamın cesedi şeyde Yerde masada neyse nereye koydularsa cesedi. Daha ceset orada dururken ruh ateşe yanıyor o arada. Gören de ee, oh, burası ne kadar soğuk diyor geliyor. Yani cesedi koydukları yer şey, kokmasın diye tabii soğuğa koyarlar. ve hatta şimdi zaten efendim şey götürüyorlar. Yani buzhane gibi yerlere morglara götürüyorlar gibi buzhane, buzhane oralar. Halbuki ruh yanıyor ateşten. Sonra onu o siyah hırkaya efendim ateşten bez parçasına çaput parçasına sarıp yedi kat yerlerin altına atıyor. Ne darlık ya. En ufak darlıkta ben duramıyorum ya. Hemen cam açıyorum, kapı açıyorum şey nefesim kesil. Allah muhafaza yarım. Yedi kat yerin altında oksijen mi olur ya? Hava mı olur? E ne lazım hava? Ne lazım? Ateş Sitchin var orada. Sicin e, kafirlerin ruhlarının atıldığı yer. Şeytanların da hapishanesi. Cinlerin hapishanesi. Bütün geberen şeytanlar cinler. Den, kafir olanlar tabii. Şeytanların hepsi kafir. Cinlerin hepsi kafir değil. Onların da kafirleri oraya atılıyor. Onların zindanı var orada. Abi. Ne bela. Sen diyor vaz edeceksen bunları anlat. Vaz eden bunları kendinin akıbetini düşünsün. İmanlı mı öleceğim, imansız mı öleceğim? Azrail Hasan'la nasıl karşılaşacağım? Bunu düşün diyor. Ondan sonra münker nekire cevap verebilecek miyim? Sen bunu hallettin mi bu müşkilini? Halletmediysen nasıl keyfin geldi senin? Nasıl gülüyorsun? Nasıl konuşuyorsun? Nasıl boş işlerle uğraşıyorsun? Bunun için ne lazım? Bunu düşün. Vaz eden de bunu düşünsün. Vazı da bu konulardan anlasın, insanları uyarsın diyor. İmam Gazali Hazretleri. Hikaye anlatmayın diyor. Münker nekir. Münker tanınmayan. Nekir de o meful şey manasındadır. Menkür yani. Ne demek? Hiç misli görülmemiş. Hani dünyada insan yine korkunç insanlar var. Tipi şekli kayıklar, bozuklar var. Ama bunların gibi bir şey hayatında görmemiş. Hadi şimdi bilgisayar kurguları var. Korku filmleri türettiler. Hani eskiden böyle bir şeyler yoktu. Birkaç senelerdir çıktı bu. Acayip şekiller yapıyorlar falan. Onlarda da yok. Hollywood'un, Bollywood'un aklına bile gelmemiş böyle korkunç bir şey çizmek. Bunu kabirde göreceğiz de Allah bize en güzel surette irsal eylesin. İki tane kapkara. Melek kapkara olur mu? Onlar öyle yarat. Zifre karanlık. Azu dişleri var ya, nasıl azu dişleriyle o sizin kazı yaparken şi, şi, kepçeleriniz var ya, o kepçe nasıl yeri kazıyor? Onlar azu dişleriyle, dişleri öyle. Dişleriyle yeri kazıyorlar. Bu nasıl melek? E melek sen hep melekleri efendim böyle nurani vardıklar, güzel suret. Allah Teala her meleği aynı surette yaratmıyor ki. Kulları korkutmak için de yarattığı melekler var. Azudüşleriyle yeri yarıyorlar. Saçları sarkık yani tüyleri yerden sürüyor. Yani arkalarından sürüyecek kadar saçları sarkıyor. İkisi de konuşmaları nasıl biliyor musun? Konuşmaları gök gürültüsü nasıl gök gürültüsü? Böyle bir bum yapıyor böyle bir sene. Kafayı eğiyorsun. Hazda çökecek ortalık sana Öyle nasıl o bir elektrik, bir enerji de yükleniyor ya o bulutlardan. Nasıl? Sesleri öyle, gözleri çakan şimşek gibi nasıl böyle çakıyor? Gözlerde öyle çakıyor. Nefesleri kasırga gibi. Şu nefes alsa kasırga nasıl kasırga sen ya o mezardasın arkadaş. E bana ne bundan nasıl olsa canım çıkmış. Canı çıkmış ama canın geri veriliyor. Beline kadar. Yani münker nekire cevap veresin diye baştan ağrı göbeğe kadar, beline kadar can geliyor ruh. Belden aşağı gelmiyor. Ayaklanıp kalkamayasın veya davranamayasın diye. Nerede davranıyorsun zaten ya? Esir olmuşsun bitmiş işin de. Bele, göbeğe kadar ruh geri iade oluyor. Cenazeyi takip ediyor zaten. Defininden sonra giriyor içine ruh. O arada da Münker Nekil geliyor. Nefesleri kasırga gibi yap. Kasırga neyse, sen şurada yapıyorsun? Ha burada kağıt duramıyor. Şu kadar şeyle. Büyük bir kasırga gelse küçücük bir yere ne yapar biz şimdi? Kaldırır kafamızı birbirimize vurdurur hepimizi parçalar. İnsanları havada tokuşturur da. Kasırga gelse ne olur? Görmüyor musun? Binaları şey Deviriyor kasırgalar. Nefesleri kasırga gibi. Daracık mezar. Burada kasırga eserse ne olur? Allah Allah. Her birinin elinde demirden kamçılar var. Nasıl demir insücin toplansa yani insanlarla cinler bir araya gelseler hepsi birden o ellerindeki kamçıyı, efendim sopayı demir sopayı kaldıramazlar. İnsanlar cinler toplarsa kaldıramaz. O kadar ağır. Allah Teala. O kadar ahır bir şeyi onların eline vermiş. Koca bir da vursalar diyor şeyi. O şey ellerindeki demir kamçı. Ki cehennemde de bunu Velev min hadid, onlara demirden kamçılar vuracak Hac suresinde Allah'a ait de, de beyan ediyor bu demirleri. Demir sopaları En büyük dağ vursalar dağı parçalarlar diyor. Şimdi Ruh onları gördüğü zaman ruh bedene girdi ya cevap vermek için. Kabre defnedildi, ruh bedene girdi ve hatta kabri yoksa daha ortalıkta ve hatta hayvanlar yedi. Yani beden her zaman için kabre biliyor Ama ruha bir şey olduğu yok. Ruh onu gördüğü zaman, o iki meleği gördüğü zaman titremeye başlıyor, kaçmaya başlıyor. Efendim, daha ölüye gelmemiş. Ama o bedeniyle alakalı peşine geliyor. Ne zaman ki onları görüyor, görünce ölünün burnuna giriyor. Ruh burnundan giriyor. İlk Adem Aleyhisselam'ın toprak hamuruna yoğrulduğu zaman da ruh nereden girdiğine ilk burnundan girdi. Zaten ondan sonra o et kemiğe dönüştü. O zamana kadar bal çıktı. Burnundan girdiği için burnuna bazen böyle bir toz veya bir şey girdiği zaman burnuna ne yapıyorsun? Hapşırıyorsun. İşte onun için e, ruh girince Adem Aleyhisselam Hapşırdı. Hapşırınca elhamdülillah dedi. Mevla da Rabbi rabbüke ya Adem. Allah Rabbin sana rahmet etsin dedi. O teşmide atıs hapşıranı yarhamüke Allah demek yettiğine ulaştı. Yani o sünnet de Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratılışında ruhun burnundan girmesinden başladı yani. Şimdi de insan öyle burnuna bir şey ko Değişik bir şeyler geldiği zaman toz falan bir şey oluyor hemen hapşırtıyor yani. Ruh diyor, Münker Nekir'i gördüğü zaman korkar, titrer, kaçar, ölünün burnuna girer. Böylece ölü göğsünden itibaren dirilir. Yani ama bu dirilik bildiğimiz şu andaki hayat manasında değil işte yarıya ruh girmesi gibi bir şey. Ama bu hatırlamalara yardımcı olacak. Münker Nekir sual soracak, cevap vermesine sebep olacak. Yani ne gibi diyor can boğazına geldiğindeki gibi bu göğsünden yukarı duruyor ya hani gargara anında ölemiyor hani bazıları can çekişiyorlar falan. Öyle bir hal hasıl oluyor. Ee, i̇şitmesi açılıyor. Görmesi de açılıyor. Zaten onlar burada. İşitme ve görmesi var fakat hareket kabiliyeti yok. Komada ölürken de öyle olmuyor mu zaten? Nasıl kıpırdayacak? Ona diyorlar: "Men rabbuke, rabbinki ve madinuke, dinin ne? Ve me kıbletuke, kıblen neresi?" soruyorlar. İşte orada kaç e, sohbettir eee bir adet kelimeyle başlıyorum derse de mana veremedim 3-4 sohbettir. O de, o adet geliyor. Said bile yücebullahullezine amelu bil kavli sabiti fil hayati dunya ve fil ahireh. Kavli sabit en sağlam söz, en köklü söz, en esaslı kelime, kelime tevhid. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bundan daha sabit bir, hak olan bir kelime yok. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi Bu kavli sabitle Allah müminleri dünya hayatında da sabit kılıyor elhamdülillah. Devamlı okuyoruz değil mi? Günde kaç kere okuyoruz, abdestlerde okuyoruz, namazlarda okuyoruz, tehiyyatlarda okuyoruz, ezanlarda okuyoruz, duyuyoruz. Yani Müslümanlar bundan devam ediyoruz hayatımızı, ölülerimizin ruhuna okuyoruz, hediyeler yapıyoruz falan. İnananlara Allah bu kavli sabit ile sabit kılacak. Dünyada Allah'ın bizi sabit eyle, ölene kadar nasip eyle ve fil ahirette de sabit kılacak. İşte o ahiretteki mesele nerede başlıyor esas? Münker Nekir'in sorgusuna cevapta Rabbiyallah dini el İslam Önebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyebiliyorsan orada ne yaptı Allah sana iman gelmesini tevhid gelmesini yine çünkü Rabbiyallah la ilahe illallah la, la, la, derdi. Peygamberi ki Muhammed Resulullah aynı eder. Sallallahu aleyhi ve sellem işte imanını sağlam tutarsan imanını yanlış işlerden korursan imanını söküp alacak Gavurlara benzemekten, Noel kutlamaktan, kafirlere, yala, yağcılık, yalakalık etmekten vs. Yani imanın gitmesine sebebiyet verecek özel günahlar var yani. İnsan bunlardan sakınırsa kul kusursuz olmaz. İlle bir günahlarımız olacak da peygamber olmadığımıza göre. Ama insan hiç olmazsa imanını zedeleyecek şeylerden. zulüm. Yani haksızlık yapmak birilerine kimeyse. E bu son nefeste imanı alan en büyük sebep zulüm. Ya zalimlik yapmak, eziyet yapmak yani. Hakkın yok buna yani Allah'ın kullarına. Ama yapıyorlar insanlar. Ne zulümler görüyorsunuz işte. Kimisi hanımına yapıyor, dövüyor, sövüyor. Kimisi çocuğuna yapıyor. Bir acayip milletler türemiş yani. sanlar. Evet. Allah iman kelimesiyle müminleri sabit edecek. O zalimleri ise saptıracak. Şimdi zalimleri. Zaten müşrik adam dünyada la illallah demedi ki. Onun neyini saptıracak? Esas burada tehlike bize tealluk ediyor. Yani buradaki zulüm şirk manasında olsa zaten müşriye dedirtemeyecek. Tamam o zaten münafık ise kalbinde iman olmadığı için insanlar bir şeyler diyorlardı ama ben bilemiyorum diyecek. Ağzı açık kalacak. Vah vah yapacak ve Rabbi Allah diyemeyecek. Rabbim Allah dinim İslam diyemeyecek. O zalimleri Allah saptıracak. Yani onlara iman kelimesini Son nefeste de nasip etmeyecek, münker nekirin cevabında da nasip etmeyecek. Ama Allah o adamın ağzını zorla bağlamıyor. Adamın yaptığı zulümler geliyor orada ağzına tıkanıyor. Adamın yaptığı bazı günahlar Allah'ı gazaba getirmiş, onlar geliyor ağzına tıkanıyor. Ağzına paçavraları tıkattığın zaman da konuşabiliyor musun? İşte günahların seni öyle düğümleyecek. Allah'ım imanımızı bize son nefeste kaybettirecek. Münker Nekir'in cevabında bizi zora sokacak. Bütün günahları ebedi nasip etme bize. Amin. Amin Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ya Rabbi ona nasip ediyorsun. Bak adam bülbül gibi Allah diyor la ilahe illallah diyerek gölüyor, kelime-i şehadet getirerek gölüyor. Öbürüne e, bana niye nasip etmiyorsun ve hatta benim şu sevdiğim ana ef'alullah ma Allah dilediğini yapar. Konuşma çok diyor. Niye dilediğini yapar? Ama Allah zulmetmez ki zulmetmediğine göre ve manevi zallamillil abid. Kullarıma zerre kadar zulmetmem. O zaman sen hak ediyorsun bu gâvur ölmeyi. Sen kaşındın. Ebedi azabı sen hak ettin. Çok tehlikeli. Yani öyle bir tehlikeler var ki ne bileyim ben. Ya, kitaplardaki rivayetlerde şeylerdi. Yani insanlar ne kötü işlere düşmüşler ya. Yani. Namaz abdesti adam cahil ölmüş. 220 sene bir kere günah işlemedi diye zahirde görünen. Bersi ise kafir öldü ya. İçki kumar kitabında onun kıssasına kadar dehşetli ya. Uzunca yazdım yani. Müthiş bir kıssa. Ya. Tefsirlerde geçiyor. Ya Hatike'de de Hacır suresinde ona temas ediyor Hacır suresinde. Ya bu adam niye şimdi kafir öldü bu 220 sene ibadetten sonra burada işte kalpteki bu kibir. İçteki planlar, hesaplaşma, kendini üstün mü görüyor birileri mi? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben dilediğimi yaparım diyor. Kimseye sormam diyor. Ama yanlış yapmam diyor çünkü. Ne yapacağız? Vallahi duadan başka, acziyetini ortaya koymaktan başka, Allah'a sığınmaktan başka bir çözüm ve çare görmedim. Mevla bakıyor imanın kıymetini biliyorsa, imanımı koru muhafaza et diye yalvarıyorsa, dua diyorsa onu imanı bağışlıyor. Bakarsa ki adam ben zaten acıyım, Müslümanım, alemin fazılım, müttakıyım, bilmem ne acıyım, ömreciyim, bir hareketler falan falan filan. Son nefese imanımı kaybeder miyim falan hiç korkusu yok, endişesi yok. Kendine bir güven içerisinde falan bunları vuruyor indiriyor aşağı. Ben öyle anladım. Bugüne kadarki okumalarımda insanlar illa Allah'a karşı alçaklıklarını, çünkü Allah emaneti zayi etmez. Yani imanında emanet olsun ama kardeşim. Ben size bu kadar dualar öğrettim el ihtiyatat kitabında zann diyorsam o var. Yani imanını Allah'a emanet ediyorsun. Allah Teala emaneti zayi etmiyor. O dua yapsa sabahın sünnetiyle farzı arasında var. Dualarım kitabında da var. İhtiyatatın başında da var. Ya Hayyu Ya ya 40 kere. E, ortası 3 kere. En azından bir kere yani. Bir satır duaya manasını düşünerek. Yani imanını Allah'a emanet etmek. Çünkü bu ne ne demektir? Sen şimdi bir malın değerliyse sen onu ne yapıyorsun bırakırken? Hanıma tembih ediyorsun, ona tembih ediyorsun, buna tembih ediyorsun. Bak bunu muhafaza edin, kasaya koyun, şunu yapmayın, ortada bırakmayın. Kapıyı kitleyin, tedbir alın. Bak bu mal değerliyse. Yok efendim değersiz bir şeyse sen onda kimseye tembih ediyor musun? Emanet ediyor musun? Etmiyorsun. Senin imanın ne kadar değerli sana göre. Seni her anamdan atamdan kalma Müslümanım zaten gelenek görenek olmuş. Bizim de dinimiz burasılamış falan. Bu şuursuzluk içerisindeysen zaten Allah'a sığınmıyorsun ki imanımı muhafaza etti. Çünkü sen onu miras yedi malı gibi korutmuyorsun. Emanet de etmiyorsun. Tabi iman kime emanet edecek ancak Allah emanetleri Allah etmez. İşte hafızı iman namazı var öğretiyordum size akşamdan sonra kılınıyor falan. Yani insan imanın koruması için elinden gelen her şeyi yapması lazım. Ve imanını kaybettirecek her günahtan sakınması lazım. Turun bu. Şimdi Mevla görürse ki bu adam imanın kıymetini ah imansız öldürüm diye ödü korkuyor. 120 yaşında Hala Efendi Hazretleri evliyanın kutbu gafsı e gelene gidene bu dedenin hüsnü hatimesi için güzel sonlanması için son nefeste iman selameti için bu dedeye doğacı olun yalvarıyor da. Sen niye böyle bir derdin yok? Yani Allame ise o kutupsa o gafsısa o evliyanın rejisi o. Bir de 125'le gelmiş artık Allah acır dersin yani o yaşa gelmişsin sana falan. Niye o gelene gidene o duayı istiyor? İmanlı öleyim diye korkuyor. İşte imanın kıymetini bilenler çok az kişi var esasen. Ondan dolayı birçoğu kâfir ölüyor. Birçoğu kâfir ölüyor ve yüzleri kıbleden tersine döndürülüyor. Ya yani o da o da zannedersem yine içki kumar uyuşturucuyla ilgili yazdığım kitapta çok ilimler var. Ben zaten içki içmiyorum, kumar oynamıyorum, uyuşturucu da kullanmıyorum. Bu kitabın bana ne lüzumu var? Ya dünya kadar ayet atırsanız bir şey oraya 350 sayfa. Bak o kitap mesela hiç kıymeti bilinmedi. Kimse bir şey aç. Şey. Benim canım çıktı onu hazırlayana kadar. Satranç oynamasından, tavla oyunundan oynamayıp da seyredeninden seyreden de gitti yani. Orada neler var, neler? ne var ya adam burada? kumarına oynamıyoruz. Kumarına oynamasa da. Kumarına oynamasa da. Seyredenin de ne tavla diye, bilmem neyi ne kadar belası var. Şimdi kitapta sayfaların hepsi aklıma gelmez yani. Okumuyorsun ki. Mesela orada şey anlatılıyor yine. Yani İmam Evzai zamanındaki yani ne demek 1200 sene evvel adam kefen soyucu baş çok uzun bir kıssası var. Ruhul Beyhan tefsirinde yazmıyor. Yani 1200 sene evvelki alimlerden naklediliyor. Yani mezarlarda çoğusu yüzü yatırılmış Kıble'ye yatırılmış Melekler çevirmiş sırtını kıbleye. Eyvah. O imansız ölünce sırtını kıbleye çeviriyorlar melekler. E bu, bu O zaman yani takva dönemler ha. Bu kadar insan niye imansız ölmüş Müslüman mezarlığında? Araştırma konusu ama ne Amerika çözebilir ne Rusya çözebilir. Yani büyük bir araştırma operasyonu lazım ama kim çözebilir? İnsanın içinde işte kalbinde içinde en derin yerinde böyle bir Kis bir düşünceler mi var? itikatlar mı var? Allah Allah. Sonunda geliyor gidiyor adamın son nefesinde imandan çıkarıyor yani. Allah'a sığınmaktan başka bir çaresi yok. Yalvaracağız yakaracağız. Hep böyle. İbadet yaptım. Millet namaz kılmıyor ben kılıyorum. Millet açıya gitmiyor ben gidiyorum. Millet bir kuruş fakire sadaka yapıyor. fakirleri kapıdan koyuyor. Ben şu kadar zekat veriyorum. Ya ben ben ben bırak bu işlesi. Sen kabul olundu mu belli değil ya. Ödün kopsun. Sen yoksun her şey Mevla'dan geliyor. Malı veren o, parayı veren o, verdiren o, inandıran o, amel ettiren o, zikrettiren o. Yani sen nereden devreye girdin ki ya? Yani ama işte nefis arkadaş her yerden kendine bir yağ çıkartmaya çalışıyor yani. Bütün iyilikler Allah'tan. O yine benden de bir şey var. Benden sadece pislik ve şer ve fesat var. Nefsaniyet bakımından. Nefisten ancak şer ve fesat gelir. mevel habaistir. Bütün pisliklerin barınağı yuvası nefis ne emmare ya. Yusuf anise emriğinden nefse ele şu. İlla mâ rabbi. Rabbimin acıdıkları dışında bütün nefisler son derece kötülüğü emreder. Bütün nefisler. Rabbimin acıdıkları müşer. O zaman Allah'ın acımasıyla olduysa bu kurtuluş. E, daha konuşuyorsun? Senin nefsinin benliğinden, enaniyetinden bir hayır gelmiyor ki. A, Rabbin rahmetinden geliyor yine geliyoruz. Peygamberler de öyle kurtuldu. Evliya da öyle kurtuldu. Biz de öyle kurtulacağız inşallah. Başım. Allah acıyacak da kurtaracak bizi. Bizim. Ne amelimiz mi bizi kurtarır ya. Şu olaylara bak. Ve bu gece başımıza gelebilir bu anlattıklarım biliyor musun? 50 sene, 100 sene sonrasını anlatmıyorum biliyor musun? Bu gece birimiz ölse bu kadar dinleyenlerden de belki de ölecek de var. Yani. Burada canlı yayındayız. O kadar da dinleyen var. Millete de zannetmesin. Ha buradakilere söyleye? Ben ne bileyim kim ne zaman ölecek. Yani bu kadar insan dinliyor. Yani birileri ölüyor. Bir cemaatten insanlar oluyor. Her gün cenaze ilanı geliyor. E Yani öldüğün anda bu gücü anlattıkların başına geliyor. Bak öldüğün anda daha hiçbir telafisi düzeltmesi yok. Hazır dünyadayken her türlü dönme imkanı var ya. Tövbe kapısı açık. Kaza namazlarına başlayabilirsin. Borçlarını, zekatını hesap edip ödeyebilirsin. Kulaklarına hemen gidip ne olur helal et kardeşim ben ahirette ne yapacağım? Münkernekine nasıl cevap vereceğim diyebilirsin. Sen ne yapıyorsun? Noel kutlama hazırlanıyorsun. Ya bu kadar da insan aleyhine yaşar mı? Zararına dolaşır mı? Uzak gibi geliyor size bu anlattıklarım. Bu gece öğlenin başına gelecek. Bu gece ölen bunları görecek. Yani. Hemen zaten hazırlanırlar sen hemen görüyor ölürken. E ondan sonrası süreç zaten yarın öğlene ikindiği geçirmezler yani. Gideceksin. Dışarıda kalsan ne olur? Biz bunu gömmeyelim de münker nekir gelmesin. Manyak bak hele. Münker nekir yani adamı gömmüyorsun. Ne olacak? Yakıyorsun. Küllerini denize atıyorsun. Buna münker nekir yok. Ya olmaz mı münker nekir ruha geliyorsa ruhu yakmıyorsun ki? Bedeni yakıyorsun. Hala bedenle ruhu bile fark edememiş. Birbirinden ayrı şeyler oldukların. Esas insan ruhtur. Muhatap ruhtur. Soru sorulan, cevap veren ruhtur. Şu anda burada konuşan ruhtur. Sizde dinleyen ruhtur. Uyusak ne konuşabiliriz, ne dinleyebiliriz? Ölçek ne konuşabiliriz, ne dinleyebiliriz? Daha ruhumuzu çözememiştik de Mevla'nın. Mevla'yı anlamak. Nerede bizde ya? Nefsimizde ne haberimiz yok. Evet eğer Allah Teala bir kulunu iman ile sabit kılarsa kelimeyi i sabit kılarsa o kul ne diyor? E, sabit kıldığı mübarek veliler, arifi billahlar, hususi kullar diyor. Men vekeleküm aleyye. Sizi benim başıma kim gönderdi? Ve men arseleküm aleyye. Sizi bana kim yolladı? Bu yani büyük alimlerin efendim konuşacağı işler. Burada çok var. Ben tabii hangisi orada. Kıssaları okuyun diyorum. Ne, ne diyeyim size? Kefen soyan biri Müslüman mezarlığındaki ölülerin bir kısmını kıbleden döndürülmüş buldu. Bu sayfa 171'de. Ya insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Allah Allah. O başlıklar geldi. İçki içmekle efendim insan kafir olmaz ama kafir olarak ölme tehlikesine maruz kalır. 220 sene ibadet etmiş. Bır İsa hangi sebeple kafir öldü? 162. C sayfeden başlıyor. Ayetlerden de delilleri de var. 167'ye kadar. Okuyun arkadaşlar. Her şeyi vazgeçe anlatacak vakit yok. Okuyun arkadaşlar. Yani burada şimdi efendim. Bugün yine onları gördüm yani. Değişik değişik şeyler. Neler söylüyor neler söylüyor. Bizim millet kazası varken, borçları varken, el üstüne itikadını yani? ölümle burun burada adam oyunlar, oyuncaklar fuzuli işler müdürlüğü. Nasıl bir şeydir? Ben? Telefonu, telefonu. Telefon oyunu ne? Ben bilmiyorum ki bana soruyorsun. Ha? Ben bilmiyorum. Oyun ne? Oyunlar yan zararlı. Niye oynuyorsun? Eline şey al oynayacağına. Tespih şeyi var. Tık tık tık ediyor. Onunla oynarsın. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. O da tık tık ediyor. Aynı şey. Oyun yok diyor. Bütün kitaplar, oyunların hepsi yasak diyor. Oyun eğlence zamanında değiliz diyor hadis şerifler. Burada zaten onları genelliyor zaten. Çocukların ceviz oyununu bile, aşık oyununu bile katıyor. Aşık kemik, kemik oyununu bile katıyor. Yani bu işler dünya eğlence yeri değil yani. Mevzu bu. Ama sen diyorsun ki şimdi ya millet içki kubar faiz puş Sen bize neden bahsediyorsun Ama ben Bildiğimi doğru bildiğimi söylemek zorundayım Birbirimizi kurtaracağız Tamam onlar daha büyük günah Bunlar günahların tasnifi var tabi ki Her günah eşit değil Eşit değil ama e, Sana da bu büyük gelir Yani Çünkü senin hacısın hocasın Bu kadar ayet hadis dinlemişsin e, Değil mi yani sana Bu da sana yakışmaz o sana bilmez. Allah herkese ilmine göre sorar. Bildiğine göre mesul eder. Değil mi şimdi? Yani evliya makamındaki adam niye bizden fazla korkuyor? E çünkü daha yüksel çıkmış da onun için. Düşerse daha kötü olur yani. Şimdi herkes makamına göre incelenecek yani. Teftiş fazla olur. Şimdi başbakanın sorumluluğuyla benim bir mi? Cumhurbaşkanlığı benim bir mi? Ben şimdi yatarım uyurum. Her yer patlasa da diyelim. E başbakan uyuyabiliyor mu? İki de üç de telefon geze fırlayacak kalkacak. Ne oldu? Şurada bir şey oldu. Mesela yani yerin neredeyse, makamın nereyse seni ona göre mesul ederler. Onun için biz önümüzde böyle tehlikeli geçitler varken ya Münker cevabında bizi engelleyecek oyunlara ne gereğimiz var? Şimdi Allah dostları nasıl cevap veriyor? Sizi kim yolladı ya? De Hazreti Ömer Efendimiz dedi ya ölüm meleğine. Şey Münker Nekir'e sordu. Onlar diyorlar Rabbin kim? Bu ki nereden geldiniz ya dedi siz. Kime ne soruyorsunuz dedi yani. Tedler arştan geliyoruz. E dedi ben daha şuradan geliyorum. Siz arştan Allah unutmadınız. Ben iki metreden mi Allah unutacağım dedi ya. Ama bunu diyebilmek meselesi. Herkes diyebilir mi bunu yani senin. E Bu güzel cevabı alırlarsa bu ben başka sohbetlerimde bu konularda misallerde vermişim. İki melek birbirine bakar. Derler ki doğru söyledi. Artık biz ona bir zarar veremeyiz. Ondan sonra kabrinin üzerine ne gibi kaparlar? Büyük bir kubbe gibi. Sen mezarı görüyorsun şöyle. Adam kafası, otursa kafası vurur. Zaten tahtaları bölümesine koyuyorlar. Beton şeylerden, kalıplardan önce. Böyle de bir tahtaları koyuyorlar. Çünkü toprağa attığı zaman topraktan üzerine direk vurması kefenle diye. O tahtaları koyduğu zaman zaten şöyle bile kalkamaz. Yani kalksa tahtaya vuracak. Yani dar. Hadi tahtayı attı kafasından. Kafası üstüne girişe değer. Ne kadar derin yaparsan yap yani. Mezardır bu, dardır. Ama onun üzerine büyük bir kubbe nasıl böyle Süleymaniye'nin kubbesi nerede? Sen en büyük kubbe gibi mezarın üzerine çatarlar. O kubbe gözükmüyor tabii. Kabir ziyaretinde o kubbeleri görmüyorsunuz. Yani Ali Efendi babanın üzerine küçük bir şey yaptık yani yaptılar. Yani yağmur yağıyordu yağ falan şey. Küçük bir kubbe veya bir şey. O nerede? Onun maneviyatını görsen Evliyaullah'ın üzerine kubbeleri. Vehabiler türbelerin kubbesini <gülüyor> Sen yıksan ne olur? Melekler zaten kubbeyi çatmış yani. Çok büyük bir kubbe yaparlar. Sonra ona yani kabrinin üzerine çadırın üstü gibi yani böyle çatarlar ama büyük kubbe çok geniş. Ondan sonra ona cennete doğru kapı açarlar. Sağ tarafından. Sağ tarafından cennete doğru kapı açarlar. O cenneti canlı yayın seyrediyor. Dünyadan yayın hattı kesildi. Cennetten hatta açıldı. Hurilerini, gılmanlarını, bildanlarını, köşklerini, saraylarını. Kendine ait cenneti seyrediyor direkt. Canlı yayın. Şu anda orada ağaç mı dikildi ne oldu? Cennette de ağaçlar dikiliyor devam falan. Hepsini seyrediyor Ondan sonra ona cennet ipeklerinden bir döşek yaparlar. Cennet reyhanları ile etrafına kokuları getirir. Reyhan çok Medine'de verdiler Emine. Koku güzel kokuyor bu reyhan ya. Bizim buraların biraz şeyleri çiçeklerin kokuları zayıflamış. Yani kimyasal çok kullan toprakta bizim. Oysa Medine'deki o reyhan ne acaba? Şey. günlerce gitmiyor yani. E, o tabii bir de cennet reyhanı ayrı bir şey tabii. Cennet reyhanları ile etrafına kokular sürerler. Ondan sonra çok en sevdiği şahısların suretine girip mesela dünyada en çok kimi seviyorsun? Efendi Hazretleri'ne diyelim Efendi, efendim. Ya kimleri seviyorsan yani. O en sevdiğin e, tabii ki yok ya ben şu şarkıcıyı seviyorum işte. O şarkıcıyı seviyorsan zaten sana böyle bir durum yok ki. ulemayı evliyayı sevenlere geliyor. Onların da en çok sevdikleri kim oluyor zaten? Davulcuyla zurnacı olmuyor tabii ki. Onlar da sevdikleri sahabe oluyor. Ulema oluyor evliya oluyor. Zaten öbür adama sen kimi seviyorsun seni o suretinde göndereyim demiyorlar ki zaten. Adam zaten bozuk gitmiş. Bozukları seven nasıl düzgün gidecek? En sevdiği şahsın suretine geliyor. Ameli ona enis oluyor, yoldaş oluyor, onunla konuşuyor. Allah Allah sen de zannediyorsun mezarda yalnız kalsam işte efendim vahşet hissi, yalnızlık hissi beni bürür mü, kaplar mı falan. Hakikaten de zor bir şey. insan da yalnızlığı hiç sevmez yani. En sevdiklerin mesela rüyada bile insan rüyanın en uzunu birkaç saniye miymiş neymiş en uzunu. En uzun birkaç saniye girmiş. Kabir aleminde düşün ki en sevdiklerin Rüyada bile en sevdiğin birileriyle veyahut öyle bir tatlı şeyler oluyor ki... Ne, ne güzel zevkler oluyor rüyada yani. İnsan uyanası gelmiyor ya. Uyanmama zorluyor ama işte uykuda açılınca bir defa da bir daha yatsan da geri gelmiyor yani. Bazı kere yatıyorum devam eder mi acaba da etmiyor yani bu. Şey değil ki efendim kayıtlı bilmem televizyon kanalı değil ki geriden alsın ileri gitsin. Yani... O en sevdiğin şahıslarla veya kişilerle buluşmanda en zevkli muhabbetlerin nasıl oluyor? Senin namazın, orucun, ibadetin, zikrin, sohbetin vazı nasıl o surete giriyor? Aynı o kişi olarak geliyor. Seninle konuşuyor, görüşüyor. Allah kabrini nur dolduruyor. Ve böylece o kişinin her geçen gün ferahı artıyor, şüruru artıyor, sevinci artıyor. Dünya durduğu müddetçe kabir aleminde kıyamet kopup kıyamete gidene kadar böylece devam ediyor. Tabii her Müslümana bu kadar makam verilmez diyor. Ulema ehyar, <gülüyor> hayırlı sahibi alimlere verilir. Evliya'ya verilir ama normal Müslümanlar da işte namazlı, abdestli, haramlardan yine nispeten sakınmış tabii ki. Onlara da diyor güzel kokulu, güzel elbiseler giymiş bir surette gelir. Amelleri beni tanıyor musun der. Yok ben seni tanımıyorum. Dur yalnız yerde kabirde benim yanıma nasıl geldin sen? Kim izin verdi sana? O da ona der. Yani herkesin makamına göre o sevinç hali zuhur ediyor. En amelukes salih. Fela tehzen ve la Ben senin salih amellerinim. Tabi Müslüman salih amelden boş kalmaz. Namaz, abdest, gusül, zikir, tesbih çekiyorsunuz. Hac umreler var. Yani illaki boş kalmaz. Ben senin salih amellerinim. Sakın üzülme, korkma. Yakında Münker Nekir yanına girecekler. Sana sualler soracaklar. Aman telaşa kapılma diyor. Münker Nekir'den evvel amelin geliyor. O zaman iş biraz daha şey oldu. Biraz daha rahatladık yani. Çünkü Münker Nekir direkt gelse biraz hakikaten bir panikleme hali çok zor olur. Amelin geliyor, yoldaş oluyor. Sonra diyorlar sana şimdi soru soracaklar. Biz sana hücretini telkin edelim. Yani işte Rabbini sorursa Rabbi Allah diyeceksin. Zat ediyordun ya. E tabi zat ediyordun ya ise kolay oluyor tabi. Zat ediyordun ya. E zat edemiyorduysan Münkernekirden evvel amelin salihti ki zaten. Salih ameli yok ki gelsin. Kim sana telkin edecek? Hüccetini verecek. İmam yukarıdan telkin ver. İmam kendisine telkin versin ya. İmam ayakta uyuyor zaten sana nereden telkin verecek? Yani senin amelin bozuksa İmam sana ne yapsın yani? Ondan sonra Evliya Allah'tan birisi mezarlıkta güldü de dediler. Efendi Hazretleri hiç mezarlıkta güldün mü? Çok günahsız bize buyuruyordun. Ne hal oldu evladım bilseniz siz de gülerdiniz. Niye? Yahu dedi manevi keşfi açık. Ee, ölmüş mübarek zat Evliya Allah'tandı. Üstte de alimin biri geldi telkin veriyor. Dedi ki baktım ki dedi, ölü diriye telkin veriyor. Üsttekinin kalbi ölmüş, alttakinin kalbi dire. Ölü diriye telkin veriyor da dedi. Biraz güleşim geldi dedi ya. Yani Aşağıda gidiyor. Ya git kendini düzelt. Ya git işine bana veriyorsun ya sen. Git bir tevbe et. Hocam mısın, hacı mısın ya? E işte. İmam olmuş telkın veriyor. İş. Yani adet yerini bulsun kabilinden. Anladın mı? Şuur diye bir şey yok yani. Ondan sonra... Ona öğretiyorlar. İşte Rabbin kim diyecekler. Dinini soracaklar. Peygamberini soracaklar. Kıbleni soracaklar. Sen dersin ki cevapta da Allah-u Rabbi ve i̇slam Dini ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem resul ve Nebiyyi Kıbleti. Kıblem Kabe. Anlıyorsunuz o kadar Arapça sizde değil mi? Bunlar hepinizin bildiği şeyler. Onlar e, onlar da sana doğru söyledin diyecekler. Efendim böyle öğretiyor. Hakikaten Münker Nekir'e geliyor. Cevaplar şöyle bitiyor. Efendim Şimdi birinci de cennete direkt kapıyı açtılar. Makamı yüksek takvada zirve. Evliyaullah, ulema, kamiliğinden zatlara. Bu normal Müslümanlara şöyle bir sürpriz var. O sürprizi de duyun da sonra paniklemeyin. Yani orta seviyelikilerde cevaplar, sorular bittikten sonra tak bir kapı açıyorlar sol taraftan. O, cehenneme doğru gidiyor. Lan biz suale cevabı verdik. Bize niye soldan açıldı yani? Melekler mi şaşırttı acaba? Şaşırtmaz. Allah'ı sen yok ki onlarda. Ne denense onu yapıyorlar. Soldan cehenneme doğru kapıyı açarlar. Cehennemin hafif bir yerleri başlamış. Kabre giriyor. Uf! Sıcaklık, hararet. Bakıyor cehennemdeki yılanları görüyor, akrepleri görüyor, zincirler, bu kavallar, zincirler, tasmalar. Gamları, kederleri, irinleri, zakkumları. Allah Allah Allah Allah. Görür adam bir paniklerken hemen Münker Nekir diyor ki merak etme merak etme bu fenalıklardan hiçbiri sana dokunmayacak ama biz sana niye bunu yaptık senin cehennemdeki yerin buydu her insanın cennette de yeri var cehennemde de yeri var onun için kimse girip de cennete, cennete birbiri yerini almaz her insanın cennette de yeri var cehennemde Efendim defaatle bunu anlatırdı yani Cennette de yeri var, cehennemde de yeri var. Ne yapıyor? Ee, cennete giderse, cennetteki kendi yerini zaten tescillemiş oluyor. Cehennemdeki yerini de yandaki bir komşu gavura satıyor. Ateşi bol oluyor öbürünün yani. Bunun ateşleri de buna ilhak oluyor. Şimdi cehenneme giderse ne oluyor? Zaten cehennemde tescilli yerine sahip oluyor. Cennetteki yeri kime kalıyor? Cennetteki yan komşusuna... Arsasını genişletiyorlar. Arsa derken 60 bu dünya kadar falan yani. Ona da o veriyor. Şimdi onun için ayet-i de diyor ki Tegabun suresi Kur'an'da geçer. Sebbaheler o. Başı sebbahı, sebbih öyleyle başlar, müsebbihat deniyor. Tegabun suresindeki ayetten diyoruz Dehalikeye umut tegabun. Ahiret ne günüdür? Birbirine, birbirine aldatma, kazık atma günüdür de diyebiliriz. Kazık atma gün. Kim kime burada kazık attı değil mi? Aldattı diyelim. Kim kimi zarara soktu? Kim bir zarar soktu? Adamın cehennem cennetteki yerini alıp da cehennemdeki yerini ona satarsan iyi bir kazık attın yani. Ve kardasın. Adam'a da bir zarar verdin. Ahiret birbirine zarar verme, karını bozma günüdür. Ahiretin bir adı budur. Neden? Ama adam cehennemde kendi ne yaptı, gitti. Ondan sonra başkasının cehennemdeki yerini de satın alıyor. Sanki kendi ateşi yetmiyormuş gibi. Bu tam aldandı gazu yedi ya. Bu kusrana uğradı yani. Büyük zararda bu. kardı ahirette e, cennetteki yerini sahiplenip kendi cehennemdeki yerini de başka uğra satanlar. Allah cümlemize nasip eylesin. Aha. Mesele bu. Çünkü cennette değeri var, cehennemde değeri var. İşte ona cehenneme soldan pencere kapı açıyorlar, ateşi gösteriyorlar. Sonra diyorlar ki: "Kadepdelullah bir mevzu ki Adem'in el -cehennet. Al sana şimdi de sağdan cennetteki kapıyı açıyoruz. Cennetteki yerinde bu. Sen buradaki yerini Allah değiştirdi. Cennetteki bu yerle teptil etti, tavil etti. Onun için sen şimdi sahip ve Bahtiyar olarak huzurlu bir şekilde uyu bakalım diyorlar. Sol taraftan açtıkları cehennem kapısını kapatıyorlar. O da artık aylar mı geçmiş, yıllar mı geçmiş? Adem Aleyhisselam'ın üzerinden yedi bin senedir kabirde. Ama Adem Aleyhisselam birinci kat semada Zürriyetini teftiş ediyor. Hiç sıkıntısı yok yani. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'dan 5000 senedir kabirde. İbrahim Aleyhisselam 7. E, kaç semağda. Bütün bu, buluğa ermemiş çocukları kefaletine bakıyor. Huzur içerisinde. Onun için bedenin nerede olduğu da çok önem arz etmiyor. Eğer ruh rahattaysa artık yıllar, seneler, 500 sene, 1000 sene, 2000 sene geç olur. Huzur içerisinde olduktan sonra hiç anlamlı. Ya. Onun için bazısı da sorgu sualde Allah muhafaza süküt ediyor. Aman ya Rabbi konuşamıyor. İtikadında eli sünnete muhalif şeyler varsa Rabbim Allah diyemiyor. Başka bir şeyler söylemeye kalkıyor, bocalıyor falan. Melekler ona bir darbe indiriyorlar, kabri ateş doluyor. Günlerce o ateş sönmüyor Allah. Dünya baki kaldığı müddetçe yani mahşer sabahına kadar itikadında bozukluk olan adamlar yani Müslüman da olsa ehl-i sünnet dışı itikadı varsa ehl-i sünnet dışı bozuk inançları varsa mahşere kadar kabri tutuşur diyor. Çünkü itikad bozukluğu amel bozukluğuna benzemez. Allah Allah Allah. Kimisi... Rabbim Allah diyor, Muhammed peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem diyemiyor. Neden? Neden? Sünneti terk ettiğinde. Hadis-i şeriflere itikat etmiyor. Sünnet seniyeyi terk ediyor. Allah Allah. Kimisi kıblem Kabe demekte zorlanıyor. Neden? Namaza çok devam etmediğinden bir de rastgele kılar kıbleyi çok araştırmaz. Böyle bazı çok var. Ben gidiyorum bazı yerlerde benzeri şurada burada bakıyorum. Yine de kıbleyi araştırmak lazım. Kaç kere böyle Adamın evine bile gittiğim adama bakarsam ki adamda biraz namaz, abdeste gevşek. Kıble'yi bir şeyle bakıyorum. Bakıyorum biraz sağa-sol çıkıyor. Ya kıblede şartlardan biri yani. Hemen hastane, pastane gidiyorsun o yana bu yana. Birine soruyorsun. Diyor sana dur bu tarafa. Halbuki seni başından savmak için diyor. Herifin kıbleden haberi yok ki. Sen de duruyorsun o tarafa. Olmaz ki kardeşim biraz kıyas yap. Biraz kıyas yap şimdi telefonlar da buluyor falan ama yine imkanlar arttı tabii. Ama ben çok böyle biliyorum. Bilmeden şu taraf diye nerede rastladım? Ya sen nasıl benim namazımın sorumluluğuna giriyorsun ya? Beni döndürüyorsun bu tarafa. E kıblem Kabe demek için de kıbleye sahip çıkmak lazım yani. Böyle seyyar kıbleli adamlara nasip olmuyor. Ya kimine mesela köpek yavrusu musallat ediyorlar. Ameli köpek yavrusuna dönmüş. Müslüman olduğu için yani günahları var ama Müslüman öldüğü için ama köpek yavrusunu musallat etmişler. O ona mesela ısırıyor, sokuyor, azap ediyor. Aman ya Rabbi. Kiminininki domuz yavrusuna deniyor. Allah Allah. Hınzırın yavrusu var ki ya küçük. Allah muhafaza ya. Epistik şey yani. Hindistan'da sokaklarda geziyordu ya. Allah Allah. Küçük küçük ya domuz yavru. Veledül hınzir hanus mu ne diyorlarmış ona Arapçada? Ben de yeni duydum adını. O sonra onu kabrinde onu musallat ediyorlar. Devamlı ona azap ediyor. Ya Rabbel Alemin ya bu pislik çekildi mi kafirde ya. Amelim bozuk. Tebe kapısı açık. Düzelt. Düzelt. Öldün mü? Daha telafisi yok. Onun için. Zaten bunlar Müslümanlara ha. Buraya kadar Müslüman. Zaten münafık ise içinde iman yok da dilinden takiya yapmış yani ajanlık. Veya kafir ise ona zaten. La edri diyor. Bilmiyorum ki. Rabbin kim diyor. Bilmiyorum diyor. Rabbin kim diyor. Ma derayte ve ma Ne kelime-i tevit okudun. Ne Allah'ını tanıdığın. Melekler, demir kamçılar. pi vuruyorlar. Yedinci kat yerin dibine ruhu iniyor böyle. Vuruyorlar. Ama bedeni de işkence duyuyor. Yedinci kat yerin dibine kadar. Ondan sonra Allah Allah. Yedi kere darbe indiriyorlar. Kıyamete kadar acısı geçmiyor. Kıyamet sabahına kadar. O darbeler acısı geçmiyor. Neûzu billahi teâlâ. Min şurûren fûsina ve min seyyâti amal. Onun için İmam Gazel Hazretleri buyuruyor ki vaaz eden evvela bunları kendi kendine hesap edecek. Ben bunlardan kurtuldum mu yok. Kurtulacağıma karantin var mı teminat aldım mı yok. E vaaz efendi sen ne anlatıyorsun ya ne hikaye anlatıyorsun. Bir defa kendi başın derdine çaresine bak. Ondan sonra da millete bunları anlatmak suretiyle işte tövbeye dönerler mi? Birisi namaza başlar mı? İşte içkiyi bırakır mı? Zinadan kurtarabilir miyiz? Satrançtan tavladan uzaklaştırabilir miyiz? Falan falan filan. Gaye bu olması lazım diyor. Hidayet Allah'tan. Tesir yaratacak allah Teala. Ama sohbetin çok faydası görülmüştür. Ve zekir Habib'in vaaz-ı devam et. Fe inne zikra tenf'un Zerregada imanı olana mutlaka öğüt vermek fayda verecektir. Ayet bu yani. E şimdi en bozuk zamanlardan birindeyiz. Ama yine de vaaz nasihattan insanlar namaza başlayan çok duydum. İçkiyi bırakan, kadınlar kapanan, zina iftirden vazgeçen yani çok belki binlerce insana rastladım ben ya. Çoğunu da bilmiyorum tabii. Ama vaz edelim arkadaşlar, edelim. Fayda verecek yani. İnanana, imanı olanı Allah fayda yaratacak. Böyle insanları kurtarmaya çalışsak Mevla da bizi kurtaracak. Acırsak acınacağız İrhamu man fi'l Siz yerdekileri acıyın gökteki melekler size acısın. Men la yerham la Merhamet etmeyene acınmaz. Göz göre göre kör uçuruma doğru gidiyor. Bunun elinden tutulmaz mı? Adam ölmek üzere namaz yok, abdest yok. Cehenneme gidiyor uçuruma. Buna bir nasihat edilmez mi yani? Elinden tutulmaz mı? Ayağına acınmaz. Bu bu zaten birçok hacı hoca niye imansız ölüyor? Acımamış ki. Bana ne demiş yani. Acımadığından Mevla da acımam diyor. Ondan başlayın batırmaya diyor. İşte önümüzde bir mevsim var. İşte birkaç kişiyi bu yavrulara benzemekten kurtarmak için tebliğe devam edilecek inşallah. Halep için tabi elhamdülillah geçen haftadan başladılar genç talebelerimiz, medreselerde talebelerimiz, cemaatlerimiz okunan dualar var. Onların da efendim hediyelerini yapalım. Sübhane Rabbe'l-Ali'nin Aleyhi'l-Va'bi, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, muhammedin ve ala alihi sahibi ecma'in. Ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin. Ya hayvan kayyum, ya abid, ya as-semavati vel ardu, ya del celal vel ikram, ya del celal vel ikram, ya del celal vel ikram. 3500 salavat-ı şerife, 2000 ya kahhar ismi 3 kere 16.641 ya lat-ı 1479 Selamun ı kavlen, Ahet-i Kerimesi, 7 bin Hasbunallah'ın mümkün zikri şerifi, 6 adet Kur'an-ı hat -ı Şerifi, 350 adet Fatiha'ın şerifi, 250 adet Atel Kürsi, 129 adet Yasin Şerif, 14 bin 720 adet İhlas Şerif, 3519 adet Sure-i Fetih, 926 adet La İlahi duası, İki kere ashabu Bedir ismi şeriflerinin, katbi şeriflerini Fazl-ı Kerem'inle sahiplerinden kabul eyleyip Ya Rabbi ya Rabbi bütün tesiratını bu ismi şeriflerinin, süveri celilenin, esma-i ve bütün bu zikirlerden hasıl olan Ya Rabbi'yle tesiratı maneviyeyi ve zahiriyeyi ve tasarrufatı celileyi Ya Rabbi sen fazl Kerem'inle Halep halkının tam kurtuluşuna vesile eyle Ya Amin. Rabbi. Ya Rabbi bu durdukları, döndükleri, geldikleri yerlerde de emniyet ihsan eyle. Amin. Bir daha saldırılara uğramaktan muhafaza eyle. İdlib'te Ya Rabbi nerelerde yerleştirse oradalar sükunet, sekinet temin eyle. ve sair belaların başlarına gelmesinden tekrar bela yağmasından muhafaza eyle. Allah'ım Halep'e tekrar dönmelerini nasip eyle. Amin. Okunan hayatü ve inat Esma-i Örmet. Allah'ım Halep onların yurdu, vatanı, el üstet kardeşlerimizin mekanı. Allah'ım Esed'in şerini İran Şii milislerinin belalarını deforefu izâle Güçlerini, kuvvetlerini iptal ile, Bütün imkanlarını imha ile, Yeniden el Müslümanları vatanlarını, evlerini, evlerini, salimen, salim ve galime eyledikleri günleri görmek nasip eyle. Fazlu kereminle sen ya Rabbi. Orası İslam'ın merkezi. O bölge, Şam bölgesi ya Rabbi. İslam'ın sığınağı, melceği, Hazreti Mehdi'nin bölgesi, İsa Aleyhisselam'ın nazil olduğundaki bölgesi. Sen o mekanları mutlaka muhafaza edeceksin. Haat-ı Hadi Hadis-i Şerifler bu şekilde vadi ilahin haktır. Sen vaadinin sözünü bozmasın Fazbu Kerem'inle bu şimdiki kardeşlerimizde. Ya Rabbi ne kadar kusurları varsa onların da bizimle affeyle Ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı mağfiret eyle Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbi hangi günahlar bu belalara sebep olduysa onlardan nasuk tevbesi nasip eyle. Amin. Dönüş nasip eyle, şuur Amin. nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi. Tevbelerle belaları kaldır Ya Rabbi. Zikirlerle azapları kaldır Ya Rabbi. Bu dualarla belaları sarf eyle Ya Rabbi. Bir an evvel onlara tam bir hürriyet, emniyet içerisinde huzurlarına eriştir Ya Rabbi. Muhacirleri de vatanlarına dönmelerine müşerref eyle. Allah'ım sen her türlü manilerini, bu işin manileri, engellerine ne varsa izahle eyle. Amin. Ya Rabbi Türk devletini, hükümetimizi bir barış sağlamak için, huzuru temin etmek için, yeniden insanları yerlerine döndürebilmek için... Yani ne yapmaları gerektiğini onlara ilham eyle ya Rabbi. Amin. Devletler arasında onları başarılı eyle ya Rabbi. Amin. Söz sahibi eyle ya Rabbi. Amin. Etkili yetkili eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen heybet senindir ya Rabbi. Bizim yetkililerimizi heybet ihsan eyle. Amin. Laflarını dinletecek madde, manevi kuvvet ihsan eyle. Amin. Ve bir an evvel bu işi çözüp de bu Müslümanları rahatlatmalarına Bizine yar, bizim devletimize, hükümetimize bu şerefi nasip eyle yar. Zaten Arabacemi kimse uğraşmıyor. İran Müslümanım diyor, gavurdan beter ediyor. Türkiye bu işle çok uğraştı maddi manevi ya Rabbi hükümet olarak, devlet olarak. Sen de vatanımızı bize bağışla yar. Bölünmekten muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ekonomi darbeden muhafaza eyle. Suikastlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi içeriği kar Karıştıracak, kargaşa çıkaracak. Ne ya Rabbi fitne fesat yuvaları varsa önceden deşifre eyle. Yani mite istihbarata, emniyete çok kuvvet ihsan eyle. Amin. Çok bilgi ihsan eyle. Amin. Sen ya Rabbi onları da başarılı şekilde yeni teşkilatlanıp güçlenmelerini nasip eyle. Amin. Ne yapmaları gerektiğini onlara da öğret. İrşad eyle. Amin. ilham eyle. Amin. Hayırlı niyetli olanları vazifelerinde ipka eyle. Allah'ım terfi etmelerini nasip eyle. Amin. Şer niyetli olanları sen ya Rabbi'le alim oradan Vazifelerinden Ya Rabbi Tard eyle Ya Rabbi yani Kovulmalarını deşifre olmalarını nasip eyle Ne Amin. kadar gizli FETÖ'cü varsa Ya Rabbi hala vazifedeyse Kurban olduğum sana Allah Bir alametle damkala Ya Rabbi Amin. İzhar eyle Ya Rabbi Amin. Bir an evvel bu vatan selamet ersin İslam vatanları çare arıyor Bütün Müslüman yurtları Türkiye'den medet bekliyor Bu yavurlar Türkiye'yi bozmak için Kendi derne düşürmek için uğraşıyorlar Kurban olduğum sana Allah'ım Türkiye'yi çok güçlendir ya Rabbi. Amin. Bu vartalardan çıkar ya Rabbi amin. bir an evvel. Ta ki bütün İslam alemine mededim, imdat eyle ya Rabbi. Allah'ım amin ya arhemen rahim ya rahim. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammeden ve aleyhi ve Ya Rabbi ya Rabbi ya hayvan. Her şey senin yedi kudretindedir ya Rabbi sen. Bir anda her şeyi değiştirirsin Allah'ım kurban olduğumuz. Ya Rabbi şifandan, devandan ikram eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazluluk kereminle diğer ne kadar hasta kardeşlerimiz duası senler acil şifalar ihsan. Ay. Dualarımıza amin diyenlerin ne hastalıkları varsa devalar ikram eyle. Ay. Ya Rabbi sıkıntısı olanları feraha çıkart ya Rabbi. Ay. Günahlarımızı sevaplara tebdil eyle. Ay. Maddi manevi müşkillerimizi halle hasan ile. Sıkıntılarımızı feraha tebdile ile. Allah'ım cennetinle cemalünle müşerref eyle. Ay. Rızanı cümlemize halale eyle. Ay. Azabından gazabından sana sığındık muhafaza eyle. Cennetine yaklaştıracak inançlarla, amellerle, müzeyyen eyle. Allah'ım cennetine ve rızana bizi ulaştıracak sağlam itikatlarla, salih amellerle, Ya Rabbi muvaffak eyle, müşerref Amin. eyle. Allah'ım azabına gazabına götürecek pis inançtan, kuydan ahlaktan, salih, kötü amellerden, talih amellerden cümlemizi muhafaza eyle. Çoluk çocuğumuzla sevdiklerimize bu dualara ilhak edin. Amin diyen dillerine harcıhimden azade. Amin. <Gülüyor> Allah'a me salli ala seyna Muhammed ve ala ala sahibin. Neftale solevatike adede malumatike. Ve barik ve sellim teslimen kedalik. Ee, İmam Rabbani Hazreti'nin oğlu Hacı Muhammed Said. Evliyanın reisi çok. Çok büyük veli. Allah Allah. O makama gelmiş ki feyizden duramıyor da İmam Rabbani Seyyid Hacı Muhammed Bakı Hazretleri demiş ki biraz sokakta satılan rastgele şüpheli yani milletin gözünün baktığı yemeklerden yedirin de feyze azalsın. Yoksa dayanamayacak vefat edecek yani turamayacak makamlara gelmiş yani. O kadar manevi haller o hacca Muhammed Said Hazretleri. Onda e, el yazısında bir onda mektubatı var. Onlar işte Farsçalar. Arapçaya çevrilmeyince biz anlayamıyoruz. işte onda basılmış Karachi'de Pakistan'da ama Mektubat Saidiye diye İmam Masum Hazretlerinin ayrı mektubatı var zaten. Efendiense çok okurdu onu. Yani Silsile-i Aliye'mizin büyükleri, Müceddi diye kolumuzun sahibi iman ve mazdetleri ve maktumları ee, sonra da halifeleri gelecek tabi torunlarından çıkınca şey silsile sonra da halifeleri geliyor yani birkaç aylık yazı dizisidir bu akinde de çok önemli şeyler yazıldı Allah Teala yani ben bunları okuyunca teşvik oluyorum bir de şöyle dertleniyorum derdi. ya an Akşi bende bir kalbi vardı bir aklı var iki gözü vardı iki kulağı var bizim de aynı şeylerimiz var biz niye adam olamıyoruz yani onlar bu kerametlere nasıl ermişler? Yani bu ile ermişler kardeşim. ile ermişler. Hallerini bir okuduğum zaman yani bir gece ben bu yazıları bir araştırayım derken sonra okudum tavsiye edeyim. Saat dörde kadar sür. Geçen gece yeni dergiyi yani baskıya göndermeden evvel. Yahu o kadar uykusuzdum. Dörde kadar işte onları okurken ne geçene Bütün uykum kaçtı. Sonra yatayım dedim. Bir iki saat dön öne dön, Hiç uyuyamadım. Niye uyuyamadım biliyor musun? Bunalıma girdim. Niye bunalıma girdim? Ya bunlar nasıl adam, biz nasıl adamız? Bu makamlara nasıl ermişler arkadaş ya? Nasıl ermişler? Aynı insanız, aynı elimiz ayağımız var. Ne beceriksiz adamız ya. Yani insan işte olamadığına da üzülmek de bir mesele yani. Üzülmek lazım. Ama işte insan menakıp okuyacak. Menakıp. Evliyaullah'ın hayatlarını okuyacak yani. Hekayetü salihin cündüm min cünudillâta. Salihlerin menkıbeleri Allah'ın ordularından bir manevi ordudur. Yani sen o menkıbeleri okudukça, dinledikçe sana Allah manevi ordularıyla kalbine kuvvet geliyor, yardım geliyor. Değişik bir insan oluyorsun, farklı bir insan oluyorsun. Ya ben bu evliyaya bağlıyım ya, ben bunların silsilesine bağlayım. Yani ben niye ümidimi keseyim, niye moralimi bozayım? Bu Allah'ın dostların ümmetiyle. Ben de bunların yoluna çalışayım. Bu zatlar nasıl olmuş? Yani öyle ki bir dahaki ayda çıkacak İmam Masum Hazretleri halleri aman Allah aman Allah. 900, ne yazıyordu? 900 bin kişiyi tarikat derslerini bitirttirip evliya makamına yükseltmiş. 900 bin bir şeyh efendi ya imam, imam masum tabii yani. Düşün İmam-ı yani. Düşün İmam-ı Ya Bunlar da 400 sene evvelki haller yani. 400 sene evvel. Muradı Münzevi onu halifesi, Mehmet Demir Tokadi halifesinin halifesi, bütün Halid-i o halifelerinin halifesi yani Nasıl bir silsile, nasıl bir şecere, nasıl bir Yani biz de böyle bir bereketsizlik, nasipsizlik, Ya yaptıkları işlere bakıyorsun. Ya ne vakit yeter, ne ömür yeter. Ömürleri kısa, iman 63 yaşında vefat etti. Yani miladiye 61 yaşında vefat etti ya. 61 yaşında abi benim yani 7-8 senelik bir şeyim kalmış o yaşa ulaşma. Ne yaptım hiç yani? Hiçbir şey yapamadım. Yaşadım böyle boşuna gidiyorum. Böyle boşuna yaşasam iyiydi. Aleyhime ne dolaplar döndürdüm. Allah bakalım ahirette ne hesap vereceğiz. Yani okumak lazım. Etkilenmek lazım. Hislenmek lazım. Şuurlanmak lazım. Hele evliya menkıbelen acayip okumak lazım. Özellikle silsilemiz erlerinin daha tanımıyoruz yani. Çok da fazla değiller. Efendi Hazretleri 36. mesela. Yani silsile erlerini bile Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem zaten o, onun başında onu içine saymasak yani 34-35 zatın ama tabii ben bunu ya, Türkçe kitaplardan almadığımız için e, hiçbir kitapta olmayan şeyler yazıyorum. Yani bu İmam Rafa, İmam Masum da hiçbir kitapta yazılmadık. Kerametleri, menkıbeleri, halleri. Mesela, oğulları bugüne kadar hiçbir yerde görmedim. Yani bu şekil yazıldığını. Oğulların ne büyük veliler olduklarını. Onların da hallerini, menkıbelerini, mesela, Hacı Muhammed Sadık Hazretleri. Yani kendini feda etti veba salgını kalksın diye. Dedi Ya Rabbi beni al diyece. Yani yüz binler ölecekti. Fakat ona mesela allah Teala bir makam verdi. Şimdi onun himmeti, hürmetine kim istese salgın hastalıktan kurtuluyor. Dua ederse onu Hacı Muhammed Sar Mesela Salat-ı Tefriciye kitabı son çıkan, Mevlid'de çıkan kitapta. E, tabii Tefriciye'nin edepleri çok önemli. Sayılarına reaç çok önemli. Manevi huzuru çok önemli. Rabıtası çok önemli. Orada yazılmış. Madde madde yazılmış. Ateş gibi keser bitirir. Ya siz hep bana diyorsun, şu derdim var, bu sıkıntı var. Yahu kardeşim, otur salat tefrici oku. Ama edebine rahat üzere oku. Burada onlar anlatılmış. Ancak bir şey gördüm. Bu da neyin delili oldu bize? Hatmi Hace'de, salavatullah cemiyye, halkı, ala Muhammed'in ve aleyhü sahbihi, zannedersem İsmet Garibullah Hazretleri'nin hatmidir o. Beş kere ilan ediliyor yani. Tarikat hatminde, hatmi şerifte yani yapılıyor. Onun da aslını teşkil ediyor bu rivayet. Tabi başından beri salavat hakkında çok şeyler yazdım. Ama bunu ilk yazdıklarımı söylüyorum. Yani bu kitapta ilk geçti. Cuma günü için Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'den bu rivayet geliyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in sözüdür. Buyuruyor ki mensallallende bir bazı kelimat her kim efendim sallallahu aleyhi ve sellem, şu anlat şu söyleyeceğim salavat kelimeleriyle salavat getirirse fi merratin 3 merrat şöyle bir şartı var Bu salavatı bir kere okuyamıyorsun. Yani bir kere okudun mu? Bir kere okudun mu? 3 kere tekrar edeceksin. Yani 2 daha tekrar edeceksin. Her okuyuşta 3 kere okursa ve'l cuma günü de 100 kere okursa. Çok da uzun değil. Cuma günü mübarek gecesindeyiz. Yarın gün yüz kere. İnşallah okursunuz diye ben söylüyorum. Çok önemli bir salavat. Acayip bir salavat. Salavatullahi ve melaketi ve enbiyaihi ve rusuli ve cemi'i halkihi ala Muhammedin ve ala alim Muhammedin ve aleyhi ve aleyhmussalatu vesselamu ve rahmetullahi ve barakatuhu. Farklı biraz değil mi? Ama acayip bir şey ya. Allah Teala'nın yaptığı bütün salavat, meleklerin salavat, nebilerin salavat, rasullerin salavat, bütün mahlukatın salavatı duaları Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi'in üzerine olsun. Onla da onların üzerine de salat selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketleri olsun. Bu yani biraz farklı. Bugüne kadarki salavatlarda hiç görmemiştim ben bunu. Bu kitabı yazarken gördüm. Çok da farklı bir kitap gelmişti bana. Eski ulemanın kitabı da. O da yeni geldi o kitapta basılmış. Bunu yaparsa فَقَدْ صَلَّا عَلَيْهُ صَلَاتِ جَمِعِ الْخَلَائِقِ Bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kadar salat okumuş olur diyor. Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın salatının hepsini yapmış olur. Hatta yapmış gibidir demiyor. Yapmıştır. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat. Melekler ne demek ya meleklerse? Ne sayısı ne sınırın Allah'tan başkası bilmez. Hepsi de Efendimiz'e salavat okuyor. Hepsinin salavatını okumuş olur diyor. Bu nasıl bir şey? ve huşraya kıyamet kıyamet günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurtulan zümresinin içinde haş olur ve akdebi ediği kainat efendisi onun elinden tutar hatta yutkulevü cennet kendi elinden tutarak cennete koyar ya bunu elli kişi okusa bin kişi okusa on bin kişi okusa nasıl hepsinin elinden tutacak işte senin kafanı koda çalış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in maneviyatına kadar yüksektir bir veli somuncu baba bile Ulu Cami'nin kaç kapısından aynı anda çıktı mı? Hatib-i Şirbine Hazretleri Mısır'da cuma günü 40 yerde hutbe okudu mu? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ruhların ruhu. Herkese yeter mi? Yeter. Kafanı çalıştır. Sen yoksa bir kişinin elinden tutarsa öbürünü zaten tutamaz. O ben yine kaldım geriye. Zannetme. Elinden tutacak çünkü ruhu Büyük olduğu zaman maneviyatı ne kadar yüksekse o kadar farklı bedene giriyor, şekillenebiliyor. Mevla onun suretini yaratıyor. Ama hepsinde de o var. Allah. Evliya Allah'tan birisi Arafat'ta Hacılal'a beraber bulundu. Tekkesinde de burada, Mısır'da tekkesinde de müritleriyle beraber bulundu ki Arafat'taki dedi ki vallahi dedi Arafat'taydı değilse karın boş olsun. Ulan ne diyorsun karın boş olsun işte enayilik yapıyorlar. Öbürü de dedi vallahi dedi tekke değil, Mısır'daydı nerede Arafat'ta olacak dedi değilse karın boş olsun. O zamanın en büyük alimine kadısına gittiler. Dediler ki ikinizin de karısı dursun. Çünkü hem oradaydı hem oradaydı dedi. <gülüyor> Hadis-i vardı anladın mı? Hem oradaydı hem oradaydı adam yemin ettiyse baş ki dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin elinden tutup cehennete sokacak kadar. Ama bu salavatı yani şöyle bir şey var. Her okuduğunda üçleyecek. Ben bunu yani ezbere bildiğimiz bir şeyler ama biraz lafızda farklılık var. Salavatullahi ve melaketi ve enbiyai ve rusuli ve cemii halki ala muhammed ve ala el Muhammedin ve aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve rahmetullahi berekatuhu. İnşallah doğru okumuşumdur. Doğru okumuşum. Bir baktım ama bir, bir göz açtım gelsin. Ama tamamdır Allah'ın izniyle. Bunu her okuduğunda üçleyeceksin. Cuma günü de 100 kere. Ama çok uzun değil ha. Çok uzun değil. Kesinlikle ee, hadis yani Hazreti Ali'nin rivayetini orada almışım. Sayfası kaynağını da söylüyorum. Sayfa 66. Salat Tefriciye son çıkan kitabım 70. 70 iş bitmemiş inşallah. Kitaplar devam eder inşallah. Salatı Tefriciye kitabının 66. sayfasında efendim bütün mahlukatın okuduğu ve okuyacağı salatlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve salat okumuş olur. Kıyamet gün onunla birlikte felah bulanlar zümresinde haş olunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tutarak kendisini cennete girdirinceye kadar bırakmaz. Cennete girdirinceye kadar bırakmaz. Artık ona e, azap melekleri bu salat olabilir mi? Resulullah elinden tuttuğu adama yanaşabilirler mi? Mahşer çok sıkıntılı yerler. Salavat-ı ve büyük kurtarıcıdır yani. 13'ün 66'nın başında okuyacağınız salavat yani 65'tekinde ibareler de var. Salavatla karıştırırsınız için Okuyacağınız nokta 66'nın başı 3 satır. Yani şey yazın puntolar büyük normalde 1,5 satırlık bir salavat-ı allah Teala cümlemizi amel etmeye muvaffak eyle. Amin. Allahümme. Salli ve, Salli ve sellim ve barik, ve barik. Ala, seyyidina. ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el, el, el habibil alil kadri el azimil cahi el -Azimil ve Ali alihi ve sahbihi amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beytinin ve sahabesinin İsmet babamızın, Efendi babamızın İmam Rabbah Hazretleri'nin ve bu derste isimleri geçen ulemanın evliyanın Ervah-ı ve Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan şehitlerimizin ve daha önce geçen hafta ondan evvelki hafta şehit olan askerlerimizin, polislerimizin, Kayseri'de şehit olan askerlerimizin isimlerini tek tek sayamadık. İsimleri çıkmamıştı o zaman. Sohbetimizde hepsinin isimleri, halleri, kabirleri, nerede yattıkları sana malumdur Ya Rabbi. Hepsinin kabirlerine nurlar idkaleyle, dağlar emsali rahmetler idkaleyle, hepsinin ruhlerine vasıl olmak üzere üç iklas ile beraber el Fatihah. Sedinah Muhammed. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alameen. al rahim Malik